Oh yeah. açık kaste Bugün 17 Haziran Pazartesi Yıl 2019 Ay 6 Gün 168 Hızır 43 1440 Hicri Şevval 14 1435 Rumi Haziran 4 Günün Sözü Her bağnazlıkta katil bir nitelik vardır Tarihin bağnazlığı gerçeği öldürür Felsefenin bağnazlığı fikri öldürür Dinin bağnazlığı dini öldürür. Cenap ı Şahabetti. Günün Malumatı Dünyada her 3 saniyede bir kişi bunuyor. Türkiye Alzheimer Derneği'nin açıklamasına göre dünyada her 3 saniyede bir hastaya demans yani bunama teşhisi konuluyor. Geçen yıl itibariyle 50 milyon civarında olan hasta sayısının 2050'de 152 milyona çıkması bekleniyor. Günün tarihi 4 yıl önce bugün 17 Haziran 2015'te siyasetçi, eski başbakan ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel hayata gözlerini yumdu. 1924 yılında İsparta'da doğan Demirel, 7 farklı hükümette 10 yıl 5 aylık bir süreyle başbakanlık görevinde bulundu. 1964'ten 1980'e kadar Adalet Partisi, 1987-93 yılları arasında Doğru Yol Partisi genel başkanı olarak görev yapmıştı. Günün şiiri Diken için ağlasa kim duyar seni kim anlar dışarıdan olan biteni? Leyla'nın yüzünü görenler bilir. Mecnun'un kalbine batan dikeni. Göklerde geziyor gönlümün gamı. Gece beni ağlarken gören var mı? Kuşunu uçurmuş çocuk gibiyim. Gitti ömrüm. Hepsi bu kadar mı? Sadi. Büyük, Saatlimarif takvimi Day, after day alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him They can see that he's just And he never gives an answer But the fool on the hill Sees the sun going down And the eyes in his head See the world spinning round Well on the way Head in a cloud A man of a thousand voices Talking perfectly loud But nobody ever hears him Or the sound he appears to make And he never seems to notice But the fool on the hill Sees the sun going down And the eyes in his head See the world spinning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 Açık Radyo 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete Programı başladı. Bendeniz Ömer Madra. Bugün Can Tombil yok. Selahattin Çolak'la birlikte bir ekip oluşturmaktayız ve Emre Gümüşer ve Robby Tayar da bize destek vermekte. Günaydın. Açılışta Beatles'ın Full on the Hill tepedeki aptal ya da abdal diye adlandırabileceğimiz güzel şarkısını çaldık günden güne her gün üstüne gün bir adam orada aptalca bir sırıtışla yüzünde bir gülümsemeyle tamamen dümdüz oturuyordu ama kimse onu tanımak istemiyor Bunun sadece bir abdal olduğunu kimse bilmiyor hiçbir soruya da cevap vermiyor ama orada oturuyor ve güneşin battığını görüyor Başının içindeki gözlerde Dünyanın fıldır fıldır fıldır Döndüğünü biliyor Başı bulutlarda Binlerce sesi olan Bin sesi olan bir adam Hevkal'de Yüksek sesle konuşuyor ama Kimse onu duymuyor Ya da çıkardığı sadayı Kimse anlamamış oluyor Ama Tepedeki abdal Güneşin battığını da görüyor Ve kafasındaki Gözler dünyanın dönüp, dönüp döndüğünü görüyor ve kimse de ondan hoşlanmıyor aslında böyle bir hoş bir şarkıyı çaldık neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'ya bakarak öğrenelim ve günler yürümeye başladı Eduardo Galiano, Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık 17 Haziran Tomaz'a ödemedi. 1782'de bugün Kito şehri mahkemesi Tomaz Surito adlı kadının Gayakil şehrinden satın almış olduğu kumaşların vergisini ödemeye mecbur olduğuna karar verdi Sadece erkeklerin satın almak ya da satmak için yasal yeterliği vardı Gidip kocamdan alsınlar dedi Tomaz'a Yasa bizleri aptal yerine koyuyor Eğer biz para tahsil edemeyecek kadar aptalsak ödeyemeyecek kadar da aptalız Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano, çeviren Süleyman Doğru, Ser Yincil. Evet tarihte bugüne de bakalım kısaca. M. sonra 334 yılında Bizans İmparatoru Konstantin ya da Konstantinus dul ve yetimler için himaye yasası çıkartmış. Oldukça erken bir tarihte bir sosyal tedbir olarak karşımıza çıkıyor bu. 1631 yılında ise Mümtaz Mahal doğum yaparken vefat etmiş. Onun eşi Hint, Türk, Moğol, Babür İmparatoru Şahı Cihan ertesi yıl başlattığı Anıt Mezar Tac Mahali 20 yıl içinde tamamlatmış 1987'de bugünse son ferdide ölen esmer kıyı çintesi Ammodramus Maritimus nigrescens denen serçe soyunun da serçe türünün de soyu tükenmiş oluyor böylece 1987'de bile hızla gelişmekte olan bir felaketin izlerini görebiliyoruz bu sokaklarımızın, parklarımızın, evlerimizin, en pencerelerimizin en yakın komşularından, dostlarından serçenin de esmer Kıyı çintesi diye adlandırılan türü tamamen ortada kalkmış oluyor. Çok erken bir tarih. Evet, günün haberlerine bakalım şimdi. Çok daha yakın tarihte daha büyük kayıplarla da karşı karşıyayız zaten bunun haberleriyle dolu ortalık. En önemli günün haberleri genellikle olduğu gibi iklim yıkımıyla ilgili önemli gelişmeler var. Pek çok dünyanın önde gelen insanlarından açıklamalar da görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Katolik Kilisesi'nin başı Papa Francesco küresel iklim olağanüstü hali olağanüstü hali ya da acil durumu ilan ediyor ve diyor ki küresel ısıtmanın ve de sera gazlarını azaltmakta azaltmaktan yoksun kalmanın yani bu konuda harekete geçememenin çok ağır bir bedeli olacaktır hatta ağır bir adaletsizlik olacaktır yoksul ve gelecek nesiller için hem yoksullar için hem de gelecek nesiller için diyor ve bir buçuk derecelik bir sı sıcaklık e, hararet artışını bazı ülkelerin şimdi hedef aldığını e, kabul ettiğini söylüyor. Paris anlaşmasında da öngörülen e, tavan e, bir buçuk derecelik Celsius artış ve uluslararası hükümetler arası iklim değişikliği panelinin uyarısına da atıfta bulunuyor Papa. Ve diyor ki katastrofik yani felaket boyutunda etkileri olur eğer bu eşiği aşarsak diyor. Ve radikal bir enerji değişimi gerekiyor bu sınırın içinde olmak için. Yani bütün enerji kullanımımızı, enerji kaynaklarımızın kullanımını değiştirmemiz gerekiyor bu sınırın içinde kalabilmemiz için. Ve özellikle de genç insanları ve iş insanlarını öncü bir rol oynamaya çağırmış Gelecek nesiller diyor çok berbat, yıkılmış, yakılmış, yıkılmış bir dünya mirası devralacaklar. Onlara miras kalacak. Çocuklarımız ve torunlarımız bizim neslimizin sorumsuzluğunu ödemek zorunda değil demişler. Çeşitli kaynaklardan bulabiliyoruz ama en ayrıntılı olarak bunu The Guardian gazetesinde Fiona Harvey ve Jillian Ambrose imzasıyla görmek mümkün. Genç insanların ve iş insanlarının da harekete geçmesini, hem de hemen harekete geçmesini istemişler. Ve gerçekten de açık bir şekilde ortaya çıkılıyor çıkıyor ki demiş Papa iklim krizinde, iklim krizi konusunda şimdiye kadar pek çok defa konuştu ama şimdiye kadar yaptığı en güçlü ve en doğrudan müdahale deniyor buna diyorlar Harvey ile Ambrose Guardian'daki makalelerinde, haberlerinde gerçekten demiş Papa açıkça görülüyor ki genç insanlar bir değişim istiyorlar demiş. Bu ilginç bir konuşma çünkü dünyanın en büyük çok uluslu petrol şirketlerini Vatikan'da kabul ediyor bunlardan birçoğunu ve cuma günü oldu bu geçen cuma. Biz ne <gülüyor> affedersiniz biz şeyden çıktıktan sonra e, yayından çıktıktan sonra bunun önemini vurgulamak ve merkezi bir rolünde e, emisyon krizinin küresel ısınmaya, ısıtmaya yol açan karbondioksit ve diğer eşdeğer salımların gazların kısıtlanmasında hatta ortadan kaldırılmasında sonra da gelecekte merkezi bir rol oynayacaklarını söylemiş. Ve geçen yılda aslında böyle bir toplantı yapmıştı ama bu seferki şeyi çok daha sert ve kesin bir tavır olduğu gözüküyor. Zaman bitiyor diyor, zaman kalmadı diyor Papa ve giderek iki büyük çağrı geliyor. Bizzat gezegenin kendisinden, yeryüzünün kendisinin haykırışına ve bir de yoksulların haykırışına kulak vermeniz giderek artıyor ve umutsuzlanıyor diyor. Papa'nın Vatikan'da kabul ettiği şirketlerin başkanları arasında BP, yani temsilcileri arasında diyelim, BP, ExxonMobil, Shell, Total, ConocoPhillips, Chevron, ve bir BlackRock ve Hermes gibi Bazı belli başta önemli yatırım firmalarının da olduğu görülüyor Ve bütün hükümetlere karbon fiyatlama Ve düşük karbon konusunda temiz enerjiye geçilme konusunda Ciddi çağrılarda bulunuyor Papa Onları da zorlamış bu petrol devlerini, dev şirketlerini Ve e, fakat bu kadar evet çok durum kötü, küresel ısınma var ve kötüye gidiyor demelerine rağmen hiçbiri de bu şirketlerin bir, bir kez daha adlarını sayayım. BP, Exxon Mobil, Shell, Total, Conoco Philips, Chevron ve BlackRock ve Hermes'in de aralarında bulunduğu petrol ve enerji devleri hiçbir şekilde ö, öbür şeyden de bahsetmemişler doğrusu. Bu yani sera gazı emisyonlarını salımlarını atmosfere salımlarını kısıtlayacaklarına dair hiçbir taahhütte bulunmamış oldukları ve bir de eyleme geçme konusunda bir takvim de vermedikleri görülüyor. Bundan ne anladım diyecek olursanız haklısınız derim. Çünkü mesela Greenpeace UK'den Mel Evans da iklim kampanyası direktörlerinden biri Mel Evans demiş ki bütün büyük petrol devleri iklim değişikliği, iklim yıkımı konusundaki riskleri yıllar yılın yıllar yılıdır biliyorlardı. Bizim çoğumuzun öğrendiğinden çok daha fazla öğrendiler demiş ki. Bir parantez açarak şunu da ekleyeyim bendeniz de Mermaidre olarak Exxon Mobil birleşmesi büyük izdivacı olur. Dünyanın en büyük şirketi haline gelmeden önce de. Mobil ile Exxon'da ayrı ayrı yaptıkları araştırmalarda küresel ısınmanın gelmekte olduğunu ve bunun fosil yakıtlardan özellikle de petrolden çıktığını biliyorlardı ama gizlediler. Tam tersine şüphe aydılar. Bunu da ben ekleyeyim. Ve hala demiş Greenpeace'in Britanya Greenpeace'inin sözcülerinden Mel Evans hala böyle gelmiş işler böyle gelmiş böyle gider demeye de devam ediyorlar. Gezegeni kurtarmaya gelince yapmak zorunda kaldıkları her şeyi yap yap sadece zorlandıklarını yapıyor. Başka hiçbir şey kendi gönüllerinden yapmak e, durumunda kalmıyorlar. İşte o zaman biz de daha bu konuşmayı yaparken bu konuşmalar geçerken onların yeni petrol kuyuları kazmasını, sondajlar yapmasını muhakkak surette önle önlemek zorundayız. Onlardan liderlik beklemek bu yolda Gerçek bir felakete giden Yolun Kilometre taşlarını döşemektir Diye de sert bir Konuşma yapmış Böyle bir gelişme var Ve eşin en ilginç tarafı da Mesela BP'nin Sadece BP'nin Baş ekonomisti Dünya özel sektörün şeyine, Cömertliğine Gönlü güceliğine Dayanmamalı Temiz enerji teknolojilerine yatırım yaparken e, Hükümetler yani Carbon Capture and Storage dedikleri Karbonu yakalama ve depolama gibi Henüz gerçekleşmemiş teknolojilere de Yatırım yaparken bize fazla güvenmesinler demiş Hiç güneş enerjisinden filan Asla bahsetmemiş zaten Ve hükümetlerin de vergi verenin Parasını böyle şeyleri inisiyatifleri desteklemeye vermesini söylemiş. BP'nin British Petroleum'da dağıdı ama şimdi artık sadece BP deniyor. Onun baş ekonomisti söylüyor. İlginç de bir ayrıntı var. Ayrıntı denebilirse buna tabii. BP şirketinin karları geçen yıl ikiye katlanmış ve bu da petrol ve doğalgaz üretimi e, satışı arttıkça 5 yıllık rekoru da kırmış, e, rekoru da kırmış durumda. Mark Campanale diye birisi Carbon Tracker diye önemli bir e, sivil toplum kuruluşunun e, yöneticisi, kurucusu böyle gelmiş, böyle gider. İşler böyle gelmiş, böyle gider. Protokollerini bırakıp tamamen e, çevre ve mali yıkım katastrofik boyutlarda felaket boyutlarına gelmesini önlemek için son şanslarımız bunlar diye de uyarılarda bulunmuş. Hatırlayacaksınız IPCC Hükümetler Arası İklim Değişikliği e, paneli e, dünyanın en önde gelen Birleşmiş Milletler tarafından kurulmuş ve en önemli bilim insanlarını da bir araya getiren <gülüyor> kuruluş geçen yıl sadece bir 10 12 yılımız kaldığını söylemişti. Şimdi 12 demişti ama geçen ekimde oluyor işte 3 ay sonra bizim de şeyimiz 11 yıl kalmış olacak bir şey yapmak için. Evet uyarılar gelmeye devam ediyor bütün dünyadan. Şeyi de söyleyelim. Papa'dan sonra Antonio Guterres Birleşmiş Milletler yani dünyadaki ülkelerin ortak tek örgütünün başkanı daha doğrusu idarecisi genel Sekreter Antonio Guterres de diyor ki siyasi liderler yeterince hızlı bir şekilde bu iklim aciliyetine devam etmiyorlar bu yarışı şey yapmıyorlar Yeterince omuz vermiyorlar ve ben Greta Thunberg gibi genç insanlara güveniyorum. Benim kuşağımı da, kendi ana, babalarını da ve bütün toplumları da gezegeni ve geleceğimizi kurtarmak için onların harekete geçmelerin geçtiler zaten onlara güveniyorum diye de önemli bir açıklamada Antonio Guterres'ten gelmiş biliyorsunuz. 20'si ile 27 arasında 27'si arasında Eylül ayının Birleşmiş Milletler e, Genel Kurulu'nda bu iklim yıkımı, iklim krizi meselesi iklim krizi adıyla olmasa da toplanacak ve hem Greta Thunberg ve 46 arkadaşının söylediği gibi hem de onları destekleyen e, çok sayıda Naomi Klein ve Bill McKibben ve diğerleri imzalı çok sayıda oyuncu, felsefeci, filozof aktivist yerli reisi kuzey kutbundan da güney kutbundan da gelen insanların ortak deklarasyonuyla da biz de bir günlük grevde yapacağız demişlerdi ona doğru hazırlanıyor ilginç başka değer, değerlendirmeler de var mesela Britanya'dan Alex Sobel'da bir ilk milletvekili olmuş yani e, İklim için genel greve gitmek kararını destekleyen ilk kişi olmuş parlamentodan da 20'si mi 27'si mi olduğu tam net o, netleşmedi hangi gün. Yani bir haftalık bir iklim krizi e, toplantısı olacak. Tüm sokaklarda dünya ülkelerinin çeşitli yerlerinde pek çok eylem yapılacak ama e, iklim grevinin dünya e, genel grevinin 20'sinde mi 27'sinde mi gerçekleşeceği tam kesinleşmemiş olduğu belirtiliyor Greta Thunberg'in internet sitesinden bakarak önemli çıkarımlar yapmaya çalışıyor Öyle orada bir kafa karışıklığı da e, görülüyor ama e, netleşecektir daha haberler gelmeye devam ediyor zaten ve e, bir de bu gezegen için çalınan alarm çanlarından, tehlike çanlarından bir diğerini de geçen cuma günü de söyleme fırsatı bulmuştuk ama bir kez daha söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok güçlü olan Commodities Future Trading Commission diye bir şey var yani borsalardaki ticaretin komisyonunu yöneten beş kişilik bir komisyonun üyesi olan Ruston Benim da şeyi söylüyor. Yani çok önemli Amerika Birleşik Devletleri olarak bizler de bütün kamu ve özel sektörlerde bu benim de mensubu olduğum komisyon da dahil olmak üzere tedbir almak zorundayız. Çünkü iş son derece tehlikeli gidiyor diyerek e, tehlike konusunda çan çalanların listesine bir de kendisine eklemiş ekonomi alanından ekonomi ve maliyet alanından borsalardan <gülüyor> hatta <gülüyor> <gülüyor> e, Bill McCabe'ın da Amerika Birleşik Devletleri'nden çok yakından açık radyo dinleyicilerinin de tanıdığı aktivist 350 or kurucularından bu konuda sıradan insanların, bir sıradan insanların anlayabildiği e, dilde yazılmış ilk kitabı 30 yıl önce yazan Doğan'ın sonunu ve şimdi de 30 yıl sonra da insan oyunu, insanlık oyunu kendi sonunu mu hazırlıyor diye Falter adlı bir kitabı da yeni imlanan bir McKibben Guardian gazetesinin organize ettiği bir toplantıya e, katılmış ve orada bir konuşma yapmış Londra'da geçen hafta sonunda Perşembe akşamı galiba ve e, 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg'in yüz binlerce çocuğu sınıflarını terk etmeye iten e, çok e, etkili bir e, aktivizmden etkilenen kendisi de çok kıdemli bir aynı zamanda aktivist olan Maccabin ...58 yaşında şimdi... ...kendi neslinin de... ...benzeri bir... ...ateşi ate yakması... ...ateşlemesi gerektiğini söylüyor. Bir acil... ...aynı türden bir acil durum içindeyiz... ...diyor. Ve onun için de... ...bir günlük işten ayrılmak... ...ve... O, ...eyleme katılmak... ...öyle çok fazla da bir şey istemek... Olmalı, ...olmamalı demiş... 1989'da ilk kitabı End of Nature yazmıştı bu büyük riskleri uyarmak için kamuoyuna ve iklim anı geldi diyor yani hem seller hem sıcak dalgaları hem büyük orman yangınları gelişmiş ülkelerdeki e, toplulukları da e, yerle bir ederken bir zamanlar kendilerini çok uzak hisseden iklim acil durumundan uzak hisseden bu ülkelerde de artık bir öfke patlamasına doğru gidiliyor hem politikacılar hem yatırımcılar hem de şirketler üzerine de yeni baskılar geliyor diye konuşmuş ve Britanya'da da Extinction Rebellion ya da yok oluş isyanı diye adlandırılan bir hareketinde parlamentoyu sembolik olarak iklim Mayıs başında iklim acil durumu, iklim o hali ilan etmeye zorladığını da hatırlatıyor. Ve Avrupa'da da seçimlerde, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde hemen hemen kimsenin beklemediği bir şey oldu. Ve Yeşiller bu e, hareketlerden gerek e, Greta Thunberg ve arkadaşlarının gerekse de Extinction Rebellion ve arkadaşlarının yarattığı hareketlerinden sonra birdenbire mesela Almanya'da birinci parti olarak oy aldığı, Danimarka'da, Finlandiya'da da büyük yükselişler, İsveç'te de yükselişler içine girdiğini de görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Sunrise günışı hareketi de yeni Demokratik Demokrat Partinin başkan adaylarının da Green New Deal diye yeşil yeni düzen diye bir şey ortaya atmalarını ve karbonsuzlaştırmanın hedeflerini aynı zamanda sosyal adaletle birleştiren yepyeni bir hareket çıkmasına da yol açmış durumda ki son derece önemli. Çünkü mesela Bernie Sanders'ın son oylamalarda da bunu yeşil yeni düzeni de destekleyen, Demokrat Parti adaylarından Vermont senatörü Bill McCuban, şey, Bernie Sanders da affedersiniz ilgili çok önemli bir şey çıktı yazı yeni Common Dreams'de gördük ve şu anda seçim yapılsa ve Demokrat Parti Trump'ın karşısına da Demokrat Parti'den işte Bernie Sanders çıkarsa 9 puan farkla kazanacağı gibi bir büyük araştırma sonuçları da dün yayınlandı Dolayısıyla bu gibi hareketlerde de önemli gelişmeler var ve bütün bu destekle dünyanın iklim bilimi ve diplomasi dalındaki bütün büyük insanların önünde gelen insanların artık bu 20 Eylül'de başlayacak büyük grev dalgasını desteklemekte oldukları net olarak söyleniyor. Bunu destekleyenler arasında ünlü diplomatlar Cristiana Figueres, Kostarikalı diplomat 2015 Paris anlaşmasını. Hazırlayıcılarındandı. Dünyanın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en önde gelen iklim bilimcilerinden biri olan Michael Mann var. Britanya'nın önde gelen hukukçularından o da Paris Anlaşması'nın hazırlayıcılarından Farhana Yemin de var ve tanınmış Hintli aktivist Vandana Shiva da var. Bilmacının yanı sıra mesela çok önde gelen siyaset pardon iklim bilimcilerinin de yer aldığı Michael Mann'ın yanı sırada ve Avustralya'nın en, en önde gelen iklim bilimcilerinin de Noam Chomsky gibi politik ve aktivist kimliğiyle ve felsefe dil bilim konusundaki benzersiz kişilerin de bu işe destek vermiş oldukları geniş ve güçlü bir e, kuvvetli bir dalga doğduğunda belirtiliyor. Ve ayrıca Bill gibi'nin 350 orda e, 2008'deki kurduğu kurmasına yardımcı dostları ve öğrencileriyle beraber kurduğu 350 orgunda dünya çapında bir divestment denen yani yatırımların çekilmesi kampanyasını da yani binden fazla yatırımcının Yaklaşık 8 trilyon dolarlık bir şeyi de kömürden, petrolden ve doğalgazdan çekmesiyle sonuçlanan oldukça ilginç bir kampanyada yapmakta olduğunu söylüyorlar. Ve sonunda şunu söylüyor Bill McKibben konuşmasında daha ayrıntılı olarak onu verme fırsatımız olacaktır. Ama ben şunla bitireyim benim kaygım demiş beni bazen de geceleri uykumu da kaçıran korkutan zaman zaman şey bu şimdiye kadar insanların içine girmiş olduğu dahil olmuş olduğu kavgaların hepsinden farklı olarak bu, bunun bir zaman limiti var zaman sınırı var mühlet var ve eğer yakın zamanda kazanmazsak kazanamayacağız demiş Oldukça ilginç bir Reuters'dan bir haber okudum size. Matthew Green imzasını taşıyordu. Andrew Coutherner'in de editörlüğünü yaptığı bir Reuters haberinden düzenlemeye çalıştım. Ve buradaki şeyleri ilk yarım saat içinde öncelikle iklim meselesinin ne kadar vahim olduğunu ve dünyadan da çağrılar geldiğini söylemeye çalışıyorum. Aybalıktan da iklim grevlerinde bulunan Ege Edman "Evimiz Dünya" diye bir yazı yazdı. Bir yenet orada cumartesi günü çıktı. Bir da çıktı daha doğrusu. Evimiz dünya diye En sevdiğimiz koltuğu, mutfağımızı, kütüphanemizi, yastığımızı, pijamalarımızı, başucumuzdaki gece lambasını birlikte yaşadığımız kişileri özleriz. E dünyada biz insanların ve daha birçok canlının evi değil mi diye başlayan bir şey var. Böyle uyarıların ardı arkası kesilmiyor. Bu arada felaket haberlerinden de birkaçını daha vereyim. Yani Jonathan Watts'ın çok kapsamlı bir The Guardian Weekly'de Guardian Haftalık edisyonunda basılı edisyonunda çıkan bir ayrıntılı raporu var. Spotlight bölümünde e, Kuzey Kutbu'nun bildiğimiz kadarıyla sonu gelmek üzere. Ta, Kuzey Kutbu bildiğimiz haliyle e, şeye geldi, tarih olmak üzere diyor. Ve eğer Arktik bölgesi yani Kuzey Kutbu bir hasta olsaydı doktorlar... Telaş içinde olurlardı diye bir yazı yazmış Guardian'ın küresel çevre editörü gidip seyahat etmiş, gezmiş oraları ve pekala e, endişe verici bir raporda kalem'e almış durumda. Bir başka endişe rapor verici raporda Fransa'dan geliyor. Fransa doğal felaket ilan etmiş. Bu da Kim Wallshire'ına bir Guardian'dan. Orchard of France denen yani Fransa'nın bahçesi adını tahıl ambarı mı diyeceğiz nedir? Ya aşırı hava olaylarından fevkalade etkilenmiş. Bayağı bir yıkım olmuş orada ve en az iki kişinin de öldüğü. iki kişinin öldüğü haberi var en az değil. Ve Fransa Tarım Bakanı Didier Guillaume e, ...bağları, bahçeleri gezmişler. ...Laroche de Glende... dolu böyle... E, ...pimpon topu büyüklüğünde dolu taneleri... ...ürünü mahvetmiş hasatı... ...Güneydoğu'sunda... E, ...Cumartesi günü oluyor... ...ve ürünleri mahvetmiş... ...ayrıca yalnız e, Fransa'da değil... ...İsviçre'de de var... ...en az 10 da yaralı olduğu belirtiliyor... En berbat etkilenen bölgede Auvergne Rhone Alp bölgesiymiş. Fransa'nın yiyecek üretiminin, gıda üretiminin merkezinde ve işte Fransızçasını bilmiyorum e, İngilizcesinde Orchard of France yani Fransa'nın bağları, bahçeleri anlamına gelen bir şey. Böyle bayağı ciddi haberler de e, geliyor. Türkiye'den de çok ciddi bir başka uyarı da Temadan geldi. 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü olarak kabul ediliyor bugün. Ve Türkiye'de çölleşme ve kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya uzmanlar çok geç olmadan doğru ve uzun vadeli arazi planlamasıyla ancak önlemler alınırsa önlenebilir deniyor. Ve erozyon nedeniyle arazilerin %47'sinin yani yarısının risk altında olduğunu neredeyse ...olduğunu da belirtmiş bir durum. Cumhuriyet Gazetesi'nin arka kapağı, sayfası bu konulara ayrılmış. Hem temanın çölleşiyoruz ve uyarısı hem buzların da eriyip... ...Alaska'da mesela kültürlerin de erimekte olduğunu paralel bir haber olarak veriyor... ...ve Kuzey Kutbu'ndaki donmuş toprakların beklenenden hızlı eridiğini de ayrıntılı olarak... İndipendent'tan alınmış bir haberle de e, bunu tamamlamış Cumhuriyet Gazetesi de hava kirlenmesinde de felaket haberlerde devam ediyor. Ve plastik çöplüğü olarak da Türkiye'nin 10 büyük ithalatçı arasında olduğunu Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı WWF tarafından yapılan bir araştırma sonuçlarına göre dünyanın en büyük 10 plastik atı ithalatçısı arasında girmiş olduğu belirtiliyor Türkiye'nin son bir haber de vereyim e, belli başlı küresel e, bu iklim yıkımına e, ve çevre yıkımına en çok etkide bulunan şirketlerden belli başlı uluslararası global şirketler 700'den fazla şirket ki aralarında Exxon Mobil, Tesco, Amazon gibi devler de var bir açıklama gelmiş Jillian Ambrose'un haberi Enerji muhabiri Guardian gazetesinin O da diyor ki Belli başlı bütün büyük şirketler Çevre konusundaki etkilerini Gizliyorlar asla şeffaflık Yok deniyor Bu haberlerin Gerisini de söyleyeceğiz Tabii Çeşitli çevre programlarımız Giderek artan sayıda çevre ve iklim programlarımızda Bunları ele alacağız Birkaç da şey haberiyle bitireyim Türkiye'de Haftalardır Beklenen İmamoğlu Yıldırım Canlı yayını 31 Mart'ta başlayan Hukuksuzluk süreci damga vurdu Demiş Cumhuriyet Gazetesi Dün uzatmalı olarak yapıldı ve. Kim, oyları kim çaldı sorusu yanıtsız kaldı deniyor. Gergin bir geceden bahsediliyor. Ben o kadar büyük bir e, gerginlikle bir kısmını seyretme fırsatı bulabildim. Çok da büyük bir ilgi duyduğum söylenemezdi ama tabi habercilik gereği bunu yapmak gerekiyor. Yaklaşık 3 saat sürdü İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde Fox TV'de gerçekleşti. Lütfi Kırdar Kongre merkezinde. Nedense stüdyoda değil öyle. Ve e, İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki büyük israfın tespit edildiği Sayıştay raporlarını yayında göstermesi üzerine Yıldırım bu raporları okumadığını söylemiş. İmamoğlu da İstanbul'un en büyük sorunun yolsuzluklar, işsizlik ve yoksulluk olduğunu vurgularken Yıldırım israf olmadığını ileri sürdü diyor. Bu arada da önemli bir şey vardı. Ailelerin mal varlığını açıklayacakları açıklandı. İki aday da 23 Haziran'dan sonra aile üyeleriyle birlikte mal varlıklarını açıklama konusunda uzlaşıyorlar. İmamoğlu zevkle kabul edeceğini söylerken ailesinin mal varlığı kamuoyunda tartışılan yıldırımsa her zaman hesap veririz demiş. Bunların ayrıntılarını da birazdan girme fırsatı biraz daha ayrıntısına girme fırsatı bulabiliriz. Hong Kong'da milyonlarca kişinin protestoları devam ediyor ve Başbakan Kerry Lam'e de özür yeterli değil istifa istiyoruz diyorlar. Orada da çok ilginç bir gelişme olduğu söylenebilecek ama bu milyonların arasında çok sayıda gençler hatta çocuklarda bulunuyor Hong Kong protestoları tartışmalı yasa tasarısı için Çin destekli yönetim özür mesajı yayınladı ama kabul edilmedi bir de Paraguay'da cezaevinde müthiş bir çete hesaplaşması 10 ölü 10 yaralı var bu detaylara bakarız Açık gazete. Açık Gazete It's so good. You're No Good Sen Hiçbir İşe Yaramazsın Swinging Blue Jeans'in ünlü şarkısını dinledik Liverpool gruplarından bir dönemin 1960'ların en gözde olan Liverpool devrimi diyebileceğimiz gruplarından bir tanesi de Swinging Blue Jeans'di o da o, bu o, 1964'te e, listelere girmiş olan bu şarkısını dinlettik size e, grubun Davulcusu kurucu elemanlarından Norman Culkin'in de doğum günü 1942'de bugün 17 Haziran'da Liverpool'da doğmuştu. Onun için çaldığımız bir parça saat 8.47 Açık Radyo Açık Gazetesi onun. Evet devam ediyoruz ve Türkiye tamamen bu Kılıçdaroğlu Yıldırım. ...tartışmasına, münazarasına diyeyim kitlenmişti. Ee, ve ne kadar sonuç alındı bilinemez. Ama e, böyle devam ettiği söylenebilir işte işin. E, ve önemli olan şeylerden bir tanesi de şu... Mesela İmamoğlu sordu Yıldırım yanıtladı deniyor haberlerden bir tanesinde Anadolu Ajansı'nın 31 Mart gecesi yaptığı normal değil Bunu kabul ediyorum demesi Gecenin en çarpıcı noktalarından bir tanesi oldu Canlı yayında karşı karşıya gelen İmamoğlu ve Yıldırım'ın Birbirlerine birer de soru yönelttiği şeyde Bu, bu nokta Önemli T24'ten aldığımız bir haberleş, bunu izlemeye çalışalım yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başvurusu üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı iptal kararı nedeniyle 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine günler kala Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu'yla AKP'nin adayı AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım karşı karşıya geldi. İsmail Küçükkaya'da ...moderatördü... ...işte 31 Mart'ta... ...İmamoğlu... ...Anadolu Ajansı'nın veri akışının... ...kesilmesini ve yaklaşık 12 saat... ...bir daha veri gelmemesini... ...sordu ve İstanbul... ...sokaklarına asılan Gönül Belediyeci... ...kazandı afişlerini de... ...soruyor çünkü seçimin... ...sonucu kesinlikle belli olmadan... ...yani resmi... ...sonuçlar ilan edilmeden... Sabaha karşı saat 2 ile 4 arasında olduğunu söyledi galiba yanılmıyorsam İmamoğlu. Bunun emrini kim verdi dedi İstanbul sokaklarına. Gönül belediyeciliği kazandı afişlerini. Yıldırım bu soruya yanıt verirken zaten seçimi ilçelerde de kazandığımız için normaldi dedi. Ama tam bir cevap oluşturduğunu söylemek zordu. Çünkü kimin bu emri verdiğini yani talimatı verdiğini söylemedi. ...benim duyabildiğim kadarıyla... ...seyredebildiğim kadarıyla... ...Anadolu Ajansı'nın... ...31 Mart gecesi yaptığı normal değil... ...bunu kabul ediyorum ama... Bu, ...bunu benden soramazsınız demeye getirdi... ...yani benim açıklamam gerekmiyor... ...ve partinin de... ...Anadolu Ajansı'nın kendisinin... ...açıklama yapması gerektiğini söylemiş... ...Anadolu Ajansı'ndan da bir açıklama... ...gelmiş galiba... ...o da seçim sonuçlarını... ...Anadolu Ajansı değil... Ee, yüksek Seçim Kurulu açıklar diyor ama e, bu bu da bir cevap teşkil eder mi diye çok şüpheliyim doğrusu. Çünkü e, soru o değil. Kimin açıklama seçim sonuçlarını kimin açıklayacağı değildi soru. Soru Anadolu Ajansı'nın verileri an be an verirken ve milimetrik bir şekilde verirken birdenbire kesip e, İkisi, iki aday arasındaki fark iyice düştüğü zaman bunu kesip yaklaşık İmamoğlu'nun dediği gibi 12 saat civarında vermemesinin açıklamasını yapmamış. Yani burada ilginç şeyler var. Hmm. Bineli Bey mesela Mehmet Yılmaz 14 Haziran tarihinde şunu vermişti yani açıklama e, aile zaten zorunludur aile servetinin açıklanması diye konuşulduktan sonra e, bunun yapılması konusunda da mutabakata vardığını iki iki adayında e, öğrendik aile şeyini şimdi yani Mehmet Yılmaz'ın T24'te 14 Haziran'da bundan 5 gün önce verdiği yazdığı bir yazıdan bakarsak e, Binali Bey bence bencil bir kişi diyor e, çok önemli bir bilgiye sahip ama bunu büyük bir kıskançlıkla kendisine saklıyor sadece çocuklarıyla paylaşıyor demiş ve e, yani Binali Bey bu e, Küçük bir köy evinde 1955 yılında Erzincan'ın Şirin ilçesi Refahiye'nin Kayık köyünde doğmuştu. Sonra e, Türkiye'nin sunduğu kaliteli bedava eğitim olanaklarından yararlandı. Çalışkan ve zeki çocuklara verilen ül ülkenin en iyi üniversitelerinden birinde okudu. Gemin mühendisi oldu. Okulunu bitirince master'da yaptı ve yine çalışkan diğer ve zeki Türk çocukları gibi devlet hizmetine girdi memur oldu o günden sonra da milletvekili seçilene kadar hep kamuda çalıştı bir belediye yatırımı olan İDO'da e, genel müdürlükte yaptı sonra milletvekili oldu bakan oldu başbakan da oldu yani neresinden baksanız sermaye biriktirecek bir işte çalışmadı. E, bu devirde 3 çocuk büyütmek okutmak kolay mı diyor Semiha Hanım'ın öğretmen maaşı da malum muhtemelen çocuklarının büyüme sürecinde de ay sonunu zor getiriyordu. Ancak herkesten farklı olarak bildiği bir şey vardı ki onu çocuklarına öğretti. Çocukların bugün 17 şirketi, 28 gemisi, 2 adet de süper yatı var. Bunların sayısı biraz az olabilir, biraz çok olabilir. Bu da benim suçum değil demiş Yılmaz alıyorlar satıyorlar takibi kolay değil. İşte Binali Bey işte bu işin sırrını kendisine sakladığı için oyunu alamayacak. Şu açık oturumda bu sırrı bir anlatsa hem oyunu vereceğim hem ikna edeceğim arkadaşlarımın oyunu kendisine verdireceğim diyor. Ve bu işler kurulurken hangi yani benim 28 gemide gözüm yok. Bir bonsai tekne alabileceğim kadar sır verirseniz işimi görür diye. Şaka yapmış. Bu işler kurulurken hangi duaları kestiniz, duaları ettiniz, hangi kurbanları kestiniz, kaç kurban, nerede kesmemizi önerirsiniz. Küçük tasarruflarımızı gemi alabilecek hale getirirken hangi faizsiz bankacılık işlemleri yapmalıyız ya da siz yaptınız diyor. Sukuk piyasasında gelecek var mı diye bitirdiği bir yazısı vardı, yazı parçası. Ee, Yıldırım'a yakın bir isim de İmamoğlu'nun başkanlığı hayırlı olsun demiş Gene dünkü toplantıdan adaylar arasındaki yayından bahsediyorum Bu da e, İyi Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Aslan T24'ten bu haberde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile rakibi Yıldırım'ın karşılaştığı canlı yayının ardından Yıldırım'a yakın bir isimle görüştüğünü Yıldırım'a ve kendisine İmamoğlu'nun başkanlığı hayırlı olsun dediğini söylemiş. Neden? Çünkü e, Binali Yıldırım'ın FETÖ açıklamaları ve İzmir'e ait su ve kanalizasyon verilerinin paylaşması damga vurdu. Canlı yayına diyor. Yayının ardından konuya ilişki dikkate dikkati çeken bir paylaşımda bulunan konuya ilişkin olarak İYİ Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Aslan, Binali Yıldırım'ın en yakınındaki biriyle konuştum. FETÖ ve İzmir'den kalma karton bilgi bizi yıktı. Bu saatten sonra İmamoğlu'na başkanlık hayırlı olsun dedi şeklinde ifade kullanmış. Bir de yüzük meselesi var. Gene Mehmet Y. Yılmaz bu sefer 17 Haziran tarihli T24'teki yazısında da şunu söylüyor. Binali Yıldırım parmağındaki yüzüğün hikmetini e, belki gün önceki gün havuz kanalında açıkladı diyor Yılmaz. Oğlumun hediyesi üstündeki taş kabedeki İbrahim makamındaki taştan koparılmış. Makamı İbrahim kabe inşa edilirken Hazreti İbrahim'in iskele olarak kullandığı bir taş diyor Yılmaz. 20 santim kalınlığında ve bir kenarı 38 diğer kenarı 36 santimetre olan Beyaza yakın sarı alacalı bir renge sahip olan taşın üzerinde ayak izi olduğuna inanılan iki de çukur bulunuyormuş. İnternette fotoğrafları var. Bu taşın bulunduğu yer bir muhafaza içine alınmış diyor. Birkaç kez umreye giden bir arkadaşıma sordum diyor Mehmet Yılmaz. Bu taştan bir parça koparmayı, koparmak bir yana, koparmayı bir yana bırakın, elle dokunmak bile ona mümkün olamayacağını da söylüyor. Zaten etrafına bir küçük bina inşa edilmiş. Taş da bu binanın içinde bir fan, cam fanus içinde muhafaza ediliyormuş. Neresinden baksanız dört bin yıllık bir tarihten söz ediyoruz. Ve birileri bu taştan bir parça koparıyor, bunu bir yüzüğe mıhlıyor. Binalı beyin hayırlı evlatlarından biri de onu satın alıp babacığına armağan ediyor. O da babalar gününde. Dün de sözü etti edildi zaten. Yüzükten değil ama hediyeler beyiyeler alınıp verildiğinden. O da diyor bu taşı parmağında taşıyor. Böylece Hazreti İbrahim'le arasında bir bağ oluşturuyor. Bu bağdan yola çıkarak ilerleyecek olursak teolojik tartışmalara girmek zorunda kalırız. Hazreti İbrahim taşı bir put mudur sorusuna varacak teolojik tartışmalar. İşin e bu kısmını uzmanlarına bırakmalıyım? Ben gazeteci merakımla böyle bir taşın kaç lira edebileceğini düşündüm. Bir fiyat biçilebilirse ondan koparılıp bir yüzüğe mahlanan parçasına da bir değer biçilebilir ama taşa maddi bir değer biçilemiyor tıpkı Hacerül Esved'de de değer biçilemeyeceği gibi bunların manevi anlamları maddi değerin düşünülmesine bile izin vermeyecek kadar yüce çünkü peki Binali Bey'in oğlu bu yüzüğü kaça aldı acaba diyor sonuç olarak bu gemi almaya benzemiyor elde edilebilmesi bile birçok insanın canına mal olabilecek canına mal olabilecek bir taş bu Binali Bey hiç mi merak etmedi bunu acaba? Oğlum teşekkür ederim ama bu gerçek olabilir mi? Bu gerçek olsa senin paran bu yüzüğe yeter mi? Bir seni dolandırmış olmasın. Ama belli ki bunlar aklına bile gelmemiş. Yüzüğün gerçek olduğuna ikna olmuş olmalı ki televizyon programında övünerek gösterip bu hikayeyi anlatabiliyor. Yani Binali Bey gördüğünüz gibi bu kadar saf ve dolandırılmaya açık birisi demiş Mehmet Y. Yılmaz. Peki koskoca İstanbul bütçesi Böyle saf birine teslim edilebilir mi sorusu yoksa Binali Bey'in satın aldığı ama depolarda çürümeye terk edilen yaklaşık yarım milyar avro değerindeki 10 vagonlu Marmaray tren setleri de bu saflığından yararlanılarak mı yutturuldu Yoksa saf değilse tanımı gereği çalıntı olması lazım gelen tarihi bir taşı parmağında nasıl taşıyabiliyor. Neresinden baksanız utanç verici demişti. Dünkü toplantıdan burada akla takılan bazı hususları da size çeşitli yazarlardan okumaya çalıştık. Bir önemli meseleye de Türkiye dışında da geçeyim. Bu Hong Kong'daki e, mesele son derece önemli. Bir iki dakikada buna da toparlama yapalım. Hong Kong'daki protestolar tartışmalı yasa tasarısı için Çin destekli yönetimin özür mesajı yayınlamasına rağmen protestolar, sokak protestoları inanılmaz bir boyut kazandı. Hong Kong lideri Carrie Lam, cumartesi günü yasa askıya alındı demişti direndi. Önce asla yapmayacağız, yürüle girecek, tartışılacak demişti ve suçluların ana kata, kıtaya, karaya, Çin'e... Komünist Partisi'nin liderliğindeki Çin'e gönderileceğini söylüyorlardı ama tamamen iptal edilmesi talebiyle önce yüz binler hatta sonradan da Guardian'dan görebildiğim kadarıyla iki milyona yakın insan Hong Kong sokaklarına çıktı. Eğer bu sayı doğrulanırsa ülkede 1988 yılından bu yana gerçekleşen en büyük protesto olacak. Hong Kong lideri Lam de ...ya da Lam... ...pazar günkü protesto devam ederken... ...bir açıklama daha yayınlayıp... ...yönetimin eksiklikleri olduğunu kabul ediyor... ...çünkü şimdiye kadar hiç görülmemiş... ...ve kararlı bir gençlerden... ...ve çocuklardan oluşan bir kitle de var... ...yasa... E, ...tartışma ve karışıklık yarattı diyor... ...Karlı ...birçok vatandaşı üzerek hayal kırıklığına uğrattı deyip özür diledi... ...ama yasanın geri çekilmesi ya da istifa ile ilgili çağrılara yanıt verilmedi devam etti. Cumartesi günü bir kişi hayatını kaybetti. Victoria meydanında bir araya gelen muazzam kalabalıklar, siyah kıyafetler giyip bütün Hong Kong'dan herkes bulabildiği her yerden çiçekler beyaz çiçekler taşıyor. Cumartesi günü pankart asmak isterken hayatını kaybeden bir gösterici için beyaz çiçekler bırakıldı. Hatta Reuters haber ajansına mülakat veren 16 yaşında Catherine Chung yasa tasarısının askıya alınmasıyla ilgili gayet derin şüpheleri olduğunu dile getirmiş. Lam'ın biz sakinleşene kadar tasarıyı bekletme oyunu oynadığı kanısındayım demiş. 22 polisle 60 göstericinin yaralandığı 11 kişinin de gözaltına alındığı bildiriliyordu. Yani karmaşık ama ilginç işte bir durum var. Bu devam ediyor. Bunu da takip etmeye çalışacağız sizin için. Bir de Güney Amerika'da milyonlarca milyonlarca insan çok yoğun bir elektrik kesintisi sonucunda elektriksiz kalmış on milyonlarca insan. Özellikle Uruguay'da, Paraguay'da komşu. Ve Şili'den de bazı şehirlerde toplamda 47 milyon insanın uzun saatler boyu pazar günü başlayarak uzun saatler boyu elektriksiz kaldı ee, söyleniyor. Sorunun ne olduğu tam anlaşılamamış ama e, Arjantin Enerji Bakanı, Bakanlığı e, Yakrieta e, Hidroelektrik Barajı'nda Parana, Parana Nehri üzerinde bir sorun olduğunu söylemiş ve tam bir geri getirme çabası içinde olacağız demişler. Geri geldiğine dair haberleri de sabah gördüm çeşitli gazetelerden ama ciddi bir sorun yaratmış olduğu da görülüyor. Bunları da konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Ali Bey'e kulak vereceğiz. Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Merhabalar. Can. Can yok bugün. Öyle can, mi? can Ankara'da onlar bu iklimle ilgili. Gelişmeleri takip etmek için sürekli dolaşıyor, bana da bırakıyor, bütün yükü benim sırtıma yüklüyor. Ne yapalım böyle hocam? <gülüyor> bu arada ama gelecek e, hafta sürer. Sorar Sorarız. Evet. hesabını bu arada doğum gününüz kutlu olsun. Aa çok naziksin, çok teşekkür ederim. <gülüyor> Sağ olun. çok Küçük evet. kuşlar fısıldadı kulağıma. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Sağ olun, çok teşekkürler. Bana ama hayatımızın Önemli bir bölümünü de açık radyoda geçirdik e, ciddi bir kısmı. E, onun için e, bundan dolayı da mutluyum tabii. E, 17 yılda e, her hafta pazartesi e, burada sizinle beraber dünya ve Türkiye olaylarını değerlendirmeye çalışıyoruz. E, umarım izleyiciler ve dinleyiciler için de yararlı oluyordur e, deyip konularımıza geçelim. Geçelim lütfen. evet lütfen. Valla işte hafta sonu bir dervi şeyiyle geçti değil mi? Bu konuları değindiniz mi ilk bölümde? Evet, değindik, ama. değindik. Yani değindik yani uz uzatılmış bir... Uzatıldı aslında, yani 3 saate yakın olduğunu. 50 dakika, 1 saatmişten uzatılmış galiba. Evet. Ee, şimdi dün akşam ben de tamamını olmasa da büyük bir bölümünü dinlemeye çalıştım. Ee, yani burada dikkatimi çeken husus e, yani çok e, cici bir program yapılmaya çalışıldı ve bu cici program yapıldıkken de sanki böyle Türkiye olağanüstü süreçlerden geçen bir ülke değil yani ikinci kez seçim yapılıyor. Adeta e, bütün bu konular incelenirken e, bu ikinci kez e, olağanüstü nedenlerle afaki hukuk dışı sebeplerle. E, ikinci kez e, seçimin yapılması da bir meşrulaştırılmış oluyor. E, halbuki bu e, gerçekten iptali meşru olmayan bir seçimdi ve kazanılmış bir seçimdi. Dolayısıyla orada e, dikkatimi çeken yani altın çizmek fazla üstüne gitmek istemiyorum. Herkes bunu konuşuyor ama sanki e, ikinci kez seçim yapılması e, çok olağanmış gibi ve olabildiğince yani e, çok Cicili bicili bir şey Yeterli değildi basattı Ama zaten Binali Yıldırım Bir kaybedenler kulübü üyesi olarak Bu seçimlere girdi Dolayısıyla böyle Performans ölçümü anlamında Şeyleri çok değerli uzmanlar Yapabiliyorlar yani Başlangıçta da kaybeden şeydi Zaten kaybeden bir aday Ve bütün siyasi hayatı boyunca da Kaybeden bir aday yani 1050 Yıldırım'ı şu 17 yıllık sürecinde incelediğimizde baktığımızda hatta daha öncesi Sayıp Erdoğan'la keşişen yolları özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda genelde mali açıdan bilmiyorum ama siyaseten kaybeden konumunda İzmir Belediye Başkanı adıydı ve genelde bu ikili tarif ettiğini bildiğimde edilgen unsur Binali Yıldırım. Dolayısıyla e, kaybeden bir insan. Ama e, Binali bir Binali Bey yanlış duymadıysa bu şey meselesi de soruldu akşam. İzmir Belediye Başkanlığı'nı kaybetti. Yani öyle bir cevap verdi ki şimdi tam tekrarlamam zor olacak size ama toparlamak çok zor o şeyleri. Ama kaybetmediğini söyledi aşağı yukarı. İzmir'de. Yani, ben kaybetti zannediyordum beraber, Pek çok e, insanlar beraber Kaybetmemiş meğer. Biz Yani diyorum e, Biraz özetleyelim yani Nasıl bir ortamda ikinci kez seçimler oluyor Yenileniyor e, Yenilenme süreci nasıl gelişti Bir kere içinde bulunduğumuz e, Durum iç ve dış Gerilimleri hafı safhada yaşanılan bir Türkiye var Ekonomik bunalım var Dış politikada bunalım yaşıyoruz bir yandan dünyadaki pozisyonumuzu tarif ettiğimiz bir ortamda. Batı-Doğu ekseni arasındaki kaymalar. Güney sınırımızda bir savaşa dahiliz. Güney sınırımızda ötesinde biz oraya kaymakam yönetici atamış durumdayız. Askeri birliklerimiz var. Güney sınırımızdaki Suriye'nin iç işlerine karışmış bir özellik. İç işlerine karıştığımız ülkenin 3.7 milyon vatandaşı da ülkenin sınırları içerisinde yaşıyor. Artı içine de müdahale olduğumuz ülke bizi istemiyor. Orada bilinen süper güç de o ülkeler de neden orada olduğumuz konusunda anlaşamıyoruz. İşte, geç iki gün önce o topraklar içinde bulunduğumuz ülkede İdlib bölgesinde ki gerilimi azaltmak için orada bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına silahlı saldırıda bulundu. Biz de karşılık verdik. Suriye yakın doğu aktivimizde muazzam bir sıcaklığın bulunduğu ortasındayız. Orada bir doğal gaz ittifakı kuruldu. Bu ortaklığın dışındayız. Orada hem savaş gemileri var, hem petrol ve doğalgaz arama sondaj gemileri var, hem de bizim gemilerimiz dolaşıyor. Şimdi böyle vahim bir durumdaki ülkeyi vahimde bir diktir, otokrat yönetiyor. Vaziyet ee, bu işte bu otokrat da Anakent Belediyesi Dünyanın en önemli ana kentlerinden biri seçim sonuçlarını kabul etmesi ve ülkesindeki yargısı da ülkenin yargısı da otokrata bağlı olduğu için seçimler yeniden yapılıyor. Biz böyle bir ortamda ilmi çözlerine gidiyoruz ve dolayısıyla bu seçim hem otokratın geleceği açısından ve rejimi açısından önemli bir seçim olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla yani kurulan bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizden yani Erdoğan devleti diye özetlediğimiz onun varlığını, güvenliğini, devamını sağlamak için yasalarla oynanıyor, yasal olmayan uygulamalarla, kuralsızlıklarla yapılan bir seçim zincirleri yaşıyoruz biz. Yani birileri diyor ki biz seçimde gitmeyiz, adeta. Nitekim böyle bir seçim, işte geçen hafta da söylediydik, Bahçeli'de bizi teyit etmiş, dünyanın gözü İstanbul seçimlerinde. Evet, ben de onu geçen gördüm, hafta... çok etkilendim doğrusu. Evet, şimdi yani biz bu seçimde, daha önceki seçimlerimizde hukuksuz bir alanda yapılan seçimler olarak tarif ediliyoruz. Ee, işte devletin tüm mali kaynakları iktidar elinde. Yani Yargı, güvenlik bürokrasisi, ya seçmenlerin tüm sicilleri ellerinde. Geçersiz oyları tespit ederken psikiyatriste gidenleri bile tespit ettiler. Yani evet, biraz Ziya Paşavari bir durum oluyor. Yani böyle saf yerine konma durumu var evet. ama ne yapalım yani öyle. Evet. De, yani şu an şey yaptın pardon sözünü kesin çok önemli bir noktayı bence temas ettiğiniz noktaya yani sanki tamamen normalmiş havasındaydı evet. beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi de oydu yani, ilk defa yapılıyor işte karşılıklı sanki bu dünyanın en zor şeyiymiş gibi iki rakibin iki siyasi rakibin üstelik de rakip olmaları da doğru değil çünkü yani yani ...kazanmış bir seçimin arkasından yapılıyor... Evet. ...ama ama hiçbir şey yokmuş gibi... ...Türkiye'nin mükemmel bir demokratik ortammış gibi... ...hem moderatörü... ...hem iki rakip... ...hem de televizyoncular... ...ve seyredenler hepimiz... ...fevkalade normal bir ortamı izliyormuş gibi evet. olduk. Evet. Bu an an an anormallik koridorundan geçmemiş... Cicidi bicili, güllü, külistanlık... ...doğru işleyen bir demokrasi var... Yargı var ve orada da bir seçim yapılıyor havasında. O anlamda e, sakil bir programdı. E, ama yani bir şekilde e, bu programın yapılmış olmasının amaçları neydi? onları e, ayrı bir şey ama biz böyle bir ortamda bulunuyoruz. Aynı YSK var. Aynı yargı var. kuralsızlığın kuran biz bir seçim ortamındayız. Yani ben size şunu söyleyeyim. 1950 yılından bu yana ...46'yı kenara koydu. 2017'ye kadar... ...işte bir şekilde seçim kanunlarına... ...seçim şeylerine... riayet edilerek... ...seçimler yapıldı. Ben... ...bugünkü durumla... ...yani yaşadığımız son yıllardaki seçimlerle... ...Türkiye'de bir genel seçim yapılacağını falan... ...düşünmüyorum Ömer Bey. Yani doğru bir seçim yapamayız biz bu. Yani... ...şimdi... Bir seçimlerle ilgili kanunlar var. Bu kanunlar uygulanmıyor. Kanun üzerine çıkan kararlar alındı. Mesela yaşadığımız şeyden birkaç örnek verelim. Mesela bir sandık sayımının dinden yapılabilmesi için itirazın olması, itirazın kabul edilmesi, itirazın süresi içerisinde olması ve tutanağa geçmesi gerekiyor. Bir, bir gerekçe gösterilmesi gerekiyor. ...delil olması gerekiyor. O da sandık başında itirazın tutanağı bağlanması. Bu delil olarak kabul ediliyor ve yeniden e, başvurularda bulunabiliyorsunuz. İlçe Seçim Kurulu'na, sonra il Seçim Kurulu'na, daha sonra YSK. Bunlar olmadı. Mesela daha önceki seçimlerde bunlar sandık başı baş, tutanakları olmadığı için... Cumhuriyet Halk Partisi kaybetmişti 2014 yerel seçimlerinde. Şimdi bu seçim devam ederken ne oldu? İlçe e, seçim kurullarının bir kısmı sayıma başladı. Yasa olarak şey değil, sürecin tamamlanması gerekiyordu. Ve YSK ne dedi o sırada? Seçim kanunlarına aykırı olarak başlamış sayımlara e, e, devam edebilirsiniz. Sayım kararları ve bütün bu süreç yasalara aykırı olarak yapılmış. Ortada yeniden sayım yapılması için delil yok, sandık başında tutanak yok, tutanaklar ve itirazlar keyfiliğin hakim olduğu bir seçim sistemiyle hala zırda ki mühürsüz oylar da aynı benzer şeydir. 2017'deki mühürsüz oyların kabul edilmesi ve dolayısıyla e, bizim darmadağın olmuş bir seçim sistemi, e, seçim sistemi bile demek mümkün değil. Ve sonuçta YSK aldığı kararlar yediye 4'tü. O kararın gerekçelerini gördük. Bu süreci yaşadık. Biz anormal bir süreçten geçiyoruz. Doğal bir süreçten geçmiyoruz. Ben açıkçası yani e, bu seçim yenilenen seçimlerin sonucu ne olursa olsun hala hazırdaki yapıyla Türkiye'de zaten bu tespiti 2000 16'da, 17'de, uluslararası kuruluşlar da Türkiye'de e, demokratik e, bir seçimin yapılamayacağına ilişkin en az 5-6 tane rapor var. AKİT'ten, BM'ye, Avrupa Birliği, e, parlament e, komisyonlarının e, raporlarına kadar. Dolayısıyla yani e, çünkü biz burada bir kural hakimiyeti uygulamıyoruz. Kuralın ötesine geçeceğini, kimse bana garantini veremiyor bu şeyin. E, bu seçim sistemi bile diyemeyeceğimiz yapıyla e, normal seçimlerin olacağını e, kestirmek e, mümkün değil. Dolayısıyla biz e, böylesine bir ortamda e, 23 Haziran seçimlerini yapıyoruz. E, ve 23 Haziran ne e, gelene kadar o süreci hiç unutmamamız gerekiyor. Böyle kafayı bir gecede boşaltma yapmak e, eğilimine sahip bir toplumuz ve şu anda Türkiye'nin e, demokratik e, etaplardan uzak bir e, rejimle yönetildiğini ve e, o rejimin e, kendine uygun bir seçim e, yapısı olduğunu e, görerek bu gelişmeleri bakmak lazım ve o anlamda baktığınızda dün akşam sanki e, Vakka'ya adiyeden bir seçim yapılıyormuşçasına bir intibanın yaratılmış olması bu anlamda bunu isteyenler açısından art, artı bir şey kazandırmış olabilir ama sonuçta adaylardan bir hani başından da söylediğim gibi kaybedenler kulübünün çok önemli bir unsuru olarak başından beri isteme, isteme gönülsüz biliyorsunuz liderine abi senin damatla oğlan burada olacaksa ben olmam aklı takdirde aday olurum diyecek kadar gönülsüz. Ee, bunu yansıdı kudislere bu söylediği ee, bir e, kaybedenler kulübünün unsuru olarak karşımıza çıktı. Büyük bir normal şartlarda olacak seçimde seçim o, o, olduğunda ki biliyoruz ki inanılmaz bir gayret var. Devletin tüm olanakları e, bu seçimlere e, yığılmış vaziyette. Ama anladığım kadarıyla devletin reisi de belli gelişmeleri görüyor e, ve biz top şeyi bırakıp Kazakistan'daki bir toplantıya gitti sanıyorum. Değil mi? Sonra da ee, döndü galiba ama emin değilim. Dön. Ben de takip etmedim bu sırada. Cumhurbaşkanı'nı evet. <gülüyor> yani e, akıldan e, yoksun bir e, durumla karşı karşıyayız. E, kuralların uygulanmadığı bir şey değiliz. Bakın e, şu anda <gülüyor> bu ilçe seçim kurulları... E, YSK önce bir e, şeyde bulundu, suç duyurusunda bulundu. Sonra baktı ki buradaki hakimler hakkındaki tasarrufu HSK e, Hakimler Savcılar Kurulu yapıyor. Oraya suç duyurusunu yöneltti. E, yani bu insanların e, sandık kurulu görevlendirmelerine ilişkin e, kamu görevi olmayanların görevlendirilene dair bir gerekçeyle e, şu anda inceleme sürüyor ilçe seçim müdürlerinin görevleri, yerleri değiştirildi. Dolayısıyla yani içinde bulunduğumuz 23 Haziran seçimine giden yol böyle bir taşlarla döşenerek geldi. Bu da önümüzdeki dönemin ne kadar sert geçeceğini de gösteriyor. Yani İstanbul seçimlerinin sonuçlarına göre yani yapılması gerekenler iktidarın kaybetmesi ve kazanması durumuna göre e, yeni siyasi paketlerin şeydi yolların e, özellikle ittifak tarafının yani ittifak sadece İstanbul seçimleri İstanbul seçimleri önemli bir değişik. İstanbul seçimleri ve yerel seçimler kapının aralanması için önemli ve kapıda önemli ölçüde bir açılma sağladık 30 e, büyük şehirde İstanbul seçimlerinde de belediyenin e, başkanlığının e, kazanılması bu psikolojik ışık anlamında yani Erdoğan rejiminin geriletilmesi anlamında demokratik adımların atılabilme ümidinin yükselmesi anlamında önemlidir. Dolayısıyla muhalefet bir İstanbul seçimi ve ittifakı olmanın ötesine bir demokratik ittifaka Türkiye'de e, demokrasi cephesinin dönüşümünü, e, güçlendirilmesini yeniden kuvvetler ayrılığına dönük parlamenter sisteme dönük ve demokratik etaklara, hak ve özgürlüklere dönük, Binler, 70 bir öğrenci hapiste, binlerce KHK'lı, yüzlerce aydın içeride, bakın geçen gün 50 kişi hakkında, geçen senenin Mayıs ayındaki ekonomi haberciliği nedeniyle 2 yılla 6 ay arasında başlayan dava açıldı. Türkiye'de ekonomi haberciliği yapılmıyorsunuz. Evet bir de ben de ona hemen şunu ekleyeyim isterseniz. Yani Amerika Birleşik Devletleri Merkezi'de haber kuruluşu Bloomberg iki muhabirleri hakkında geçen yıl Ağustos ayında Türk lirasındaki ani değer kaybından Türk bankalarının nasıl etkilendiğine ilişkin bir haber nedeniyle 2 ila 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldığını da aktarmış. 20 Eylül'de görülecekmiş İstanbul'da ilk duruşması. Evet. Çok çarpıcı bir şey yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan da soruşturma yaptığı, hakkında yaptığı açıklamada da dövizi tırmandırmaya çalışanlar bedelini ağır öder demişlerdi. Bu ekonomi muhabirliği dediniz de oradan aklıma geldi benim de. Bilgisi Şimdi yani. memlekette ekonomik, bu bunu kastettiğim buydu yani. Bloomberg haberi. Evet. Evet, süsü, ama bu... Başkalarına da sıçradı. Çok insan da bu kapsamda suç duyurusunda bulundu. Bir BDDK, PSPK bu konuda. Dolayısıyla ülkemizde ekonominizin gidişatına ilişkin, vatandaşın yaşadığını yansıtan haberi bile suç olduğu bir ortamda biz İstanbul seçimlerinin ilgili. Biz demokratik bir rejimde değiliz. Demokratik rejimde bunlar olmaz. Dolayısıyla bir anormallikten geçiyoruz. Bu anormalliğin ee, değişme tabi tutulması anlamında İstanbul seçimlerinin ee, muhalefet tarafından kazanılması elbette önemli. Ama bu muhalefetin çok geniş bir ittifak yakfadesi içerisinde aslında biz e, İstanbul seçim ve yerel seçimler ittifakın ötesine çıkması ve e, içeriğinin demokratik karaktere ne kadar geliştirileceksek o kadara kadar süren bir ön kabuller sözleşmesini koyması lazım. Yani e, bir hürriyeti misakı kabul edilmesi lazım. Şimdi can olsaydı bu ne diyecekti? <gülüyor> Ondan sonra yani hürriyeti misakı e, bizim tarihimizde Demokrat Parti'nin birinci kongresinde e, kabul edilmiştir. 10 Ocak 1947'de e, bu Demokrat Parti 1. Kongresi'nin hürriyet-i yani hürriyet e, anlaşması, bağdaşması, sözleşmesi e, bu raporda e, anayasanın e, hükümlerinin değiştirilmesi, e, aykırı yasaların kaldırılması, yeni bir seçim yasası hazırlanması. Ve en önemlisi Cumhurbaşkanlığı ile Parti Genel Başkanlığı'nın birbirinden ayrılması istemiyordu. Buna 1947'deki bu e, ta demokrasi tarihimizin bu hürriyeti e, misakı e, bu kongrede kabul edildi. Ve nitekim e, 6-7 ay sonra bu konularda gelişmeler e, oldu. Seçim yatısı e, yeniden düzenlendi. 50 seçimlerine o seçim yasası ile gidildi. E, basın kanunu için düzenlemeler yapıldı. Garnetler kanunu için düzenlemeler yapıldı. Yani e, bugünün sivil toplum örgütlenmelerine e, özgürlük tanıyacak. Ve e, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanıydı İsmet İnönü. Aynı zamanda Cumhurbaşkanıydı. Cumhurbaşkanlığı süresi içerisinde e, genel başkanlık görevlerini Genel Başkan Vekillerine Bırakacak bir düzenleme yaptı evet. e, Tam olarak ayrılmadı ama Karışmayacağını hatta bütün e, Cumhurbaşkanlığı e, Gezilerine Toplantılarına Demokrat Parti'den Bir temsilci de yanında alarak Yapacağını ilan etti Ve Türkiye'de 50 seçimlerine Bir bu anlamda Hürriyeti misakını e, Geliştirilerek e, Bir 46 seçimlerinden çok farklı bir ortamda 50 seçimlerinde evet, dolayısıyla Bu önemli bir mesele. Ben e, şeyi de yani birazcık da ekonomik duruma da değineceğiz herhalde. E, ama evet. ona, ona geçmeden bir tek şey ilave etmek istiyorum. Ben tamamını izlemedim dünkü. İmamoğlu Yıldırım e, görüşmesinin e, şeyde e, Fox televizyonu yaklaşık 3 saat süren canlı yayını Lütfü Kırdar kongre merkezinde. Fakat Dinleyen izleyenlerle de sorduğumda İstanbul sadece konuşulacak dendi ve tamam İstanbul konuşuldu. Fakat İstanbul'un da dünyadaki bu iklimle ilgili yıkımıyla ilgili olarak dünyadaki en tehlike altında olan şehirlerden biri olduğunu da biliyoruz. Bütün büyük sahil şehirlerinin sular altında kalması ve altyapılarının mahvolması tehlikesi var iklim yıkımından dolayı. Bundan tek kelimeyle bahsedilmiş olmadığını sanıyorum. Bunu da evet, bir evet. not olarak koyalım yani. Bir Yeşil tane. alanla ilgili benim hatırladığım bir şey evet. geçti. Evet. Zaten yani e, İstanbul'da bir Lük efendim. Yani İstanbul'da yesil alan e, bu da eee kişi başına dedi Yıldırım evet. 15 metrekare olması gereken bir rapor bir gün gazetesinden e, ...Kardelen Tatar'ın haberinden söyleyeyim. Tumop İl Koordinasyon Kurulu hazırladığı rapor İstanbul şehrindeki yıkımı e, anlatıyor. E, kişi başı 15 metrekare olan e, kişi alan Mezarlık, kavşak ve bulvar gibi pasif alanlar dahil 5.98 metreye geliyormuş. Dünya ortalamasında olması gerekenin 3'te 1'ine düşmüş. Ama en Zaten biz geliştirdik dedi mesela bineli evet, Bey. Sayın şu Binaldırım. kadar şey. Yani, e, ama e, durum ortada. İstanbul'un yıkımı da ortada. İstanbul'un 17 yılda, hani 25 yılı bıraktım, 17 yıldaki e, talanı e, tarihi mirası falan oldu ya Yani kendileri itiraf etti İstanbul'a yıkım yaptık diye evet. Onu ben söylemedim demiş e, Erdoğan'ın lafını Biz de Erdoğan kabul etti biliyorsunuz İstanbul'u evet. bozuklarını Şimdi e, durum vaziyet böyle ekonomiye gelince gerçekten Yani başlangıçta da söylediğim gibi biz öyle bir e, ortamda yapıyoruz ki Her şeyin anormal olduğu bir ortam işte, e, basın özgürlüğü, ekonomi haberciliği yapılamıyor. Bu arada da ekonomi e, ne karşı basın özgürlüklerinden de bu, bir ses çıkmadı. Özellikle insan e, kendi adıma çok üzülüyorum. Genel başkanlığımı uzun yıllarda yönetim kurulu üyeliğini yaptım. 86 yılında kurduğumuz ekonomi muhabirleri derneğimiz var. Ne, ne diye duruyor o dernek? Onu da anlamış değilim. E, bir ses yok, tık yok. Şimdi ekonomide zaralma malum. İçsizlik. İlki tamaz alıyor. Bu arada bütçe açıyor. Artıyor. Yani Türkiye'nin e, kamu dengesi bozuk. Hazine acayip şekilde borçlanma e, şeyine girdi. Yani e, nereye elinize atsanız e, elinizde kalıyor. Ve bu arada da işte e, Moody's diye e, bir kurum var. Biliyorsunuz derecelendirme kuruluşları deniyor. Bu finansal küresel sistemin dünyada örülen e, işleyen, yaşayan ve e, dünya toplumlarının e, iklim felaketi gibi felaket yaşatan <gülüyor> bir finansal e, sistem var. E, bu finansal sistemi çok az bir unsuru bunlar. Eğer bu sistemin içinde entegre olmuşsanız Türkiye'de küresel finansal sisteme ciddi entegre olmuş bir ülke. Çünkü oralardan borç alıyor. E, borç almanın da bir koşulu var. Bu derecelendirme kuruluşlarını e, sizi e, inceliyorlar. Evet. Bir kredi veriyorlar. O krediye göre de siz gidiyorsunuz özel sektörünüz bankalarınız, devletiniz ona göre de borçlanıyorsunuz. Borçlanırken miktar ve faiz de bu kredi notunuza göre belirleniyor. Türkiye uzunca bir süredir borçlanma şeyini minimal ölçülerde gerçekleştiriyor ve yüksek faizde gerçekleştiriyor. E bu borçlanma olmayı için içeride daralma oluyor. Ekonomik aktivite yükselmiyor. İşte batık özel sektörümüz var. Taze kaynağa ihtiyacımız var. Bu kaynağı bu tür piyasalardan biliyorsunuz. Bu tür piyasalarda ülkelerin iç gerilimlerinden, ekonomik ve siyasal gerilimlerini değerlendiriyor ve bir not veriyor. Şu anda biz Moody's ile birlikte Fitch, Stendert Poor's e, ve Budiz'le birlikte e, en kötü 3 e, nota ulaşmış durumdayız. Yani yatırım yapılacak seviyede değil notu bu. E, spekülatif deniyor bu tür şeylere. E, biz bu e, şeyi değiştirdik. E, Türkiye'nin genelde borçlandığı yerler belli. Yani Batı dünyasında Londra piyasasında borçlanıyorsunuz. New York'ta borçlanıyorsunuz. Buradaki spor... Ve belli ölçülerde Euro şeyini de Frankfurt Borsası da borçluyunuz ama ağırlıklı ikisi oluyor Londra ağırlıklı olmak üzere ve dolayısıyla bu kütür kuruluşların değerlendirmeleri beğenin beğenmeyin bu kuruluşların işte uluslararası finansal sistemin ki 2008 krizinde bu kuruluşlar dünya kapitalizm açısından yaptıkları işlevleri yani suçlar da ortaya konmasına rağmen halen geçerli bunlar. Bu sistemden ayrılamadığınız ölçüde burada bunları dinlemek durumundasınız. Bunun da e, notu Cuma günü geldi. E, şimdi hem bu 23 Haziran seçimleri sonrasında hem muhalefet, açı, muhalefet açısından yapılması gereken işler daha sonra devam edeceğiz. E, seçim sonuçlarına göre muhalefetin izlemesi gereken stratejiler neler olur? Toplumsal muhalefetin, demokrasi güçlerinin, demokrasiden yana kesimlerin izlemesi gereken stratejin ne olmalı ikincisi iktidar ne yapabilir onun e, adımlarını da izlemek görmek ve tahmin etmek durumda bunun da siyasal tarafı var bunun da e, ekonomik tarafı var seçimlerden sonra e, ki biliyorsunuz hafta sonu bir anormallik e, şeyi sözü duyduk e, diyor ki Bahçeli yeni bir kamboçiyeci e, olmalı dedi bu bu Gerçekten son derece önemli bir şey ee, Türkiye 1929 Dünya Budalımı sonrasında e, Türk parası koruma kanunu 1547 olması lazım Haylı ee, bir kanunla e, Türk parası e, koruma kanunu çerçevesinde kambiyo rejimini değiştirdi bu 1989'a kadar devam etti 89'da e, önce 28 sonra 32 sayılı kararla Kambiyo rejimi liberalize oldu Türkiye'de. Yani eskiden devletten devlete, devlet kurumlarından diğer ülke kurumlarına bağlantılı ve uluslararası kuruluşlardan borç alan ülke pozisyonundan çıktık. Şirketler, bankalar ve ülke uluslararası finansal sistemden borçlanma imkanı sağlandı. 89'u önemli bir minattır. Şimdi Türkiye'nin işte ekstra döviz rezervlerinin düştüğü e, döviz rezervlerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Türkiye tarzı borçlanamıyor. E, banka mevzuatlarının %55'e yakını döviz mevzuatına döndü bildiğim kadarıyla. TL'ye güven yok ve işte belli mini, e, minik adımlarla kambiyo kısıtlamaları da son yıllarda oldu diyebiliriz. Bir gün valörle döviz aldığınızda hesabında geçmesi, vergilendirme şeklinde. Bu e, seçim sonrasında IMF'ye gidemeyecek, gitmediğini söyleyecek, söyleyen bir hükümet var. E, yani gitmekten başka da bu sistem içerisinde çaresi yok. Ama S-400 problemi var. Birleşik Devletler, IMF'nin patronu. En büyük o işi onda. Bütün stand deneyimlerimize, tarihimize baktığımızda. 1947'de IMF'ye uy olduk. 1961'den bu yana sayısız e, standarlı anlaşmaları, IMF anlaşmaları yaptık. Burada başat güç, Amerika Birleşik Devletleri'nin IMF bordundaki ağırlıdır. Bu da önemli. Yani dolayısıyla Bahçeli'nin liderinin yeni kambiyo sistemi önerisinin açmamış konuyu nedir oradaki öneri? E, onu da bilmiyoruz ama bu da e, seç, bu seçimlerden sonra e, hükümet adına ne tür adımların atılabileceğine dair e, spekülatif e, bir konuşma yapmak istemiyorum ama e, gerçekten e, ciddi alınması gereken bir durum sonra hükümetin orada orta Evet yani ee, baya yapısal adımların da sürekli ertelenmesi e, dolayısıyla da e, mesela e, Doğu Türkçe'den de bir şey var. Yeni kredi e, paketi dertlere çare olacak mı şeklinde bir <gülüyor> haber e, ekonomik haber analizi var şirketlerin borç krizi sürerken işte yeni bir kredi paketi açıklandı bu adım Hocam, bu... onların da e, ekonomiyi canlandırıp canlandırılamayacağı tartışılmış fakat tabi çok önemli bir e, kart borcuna takibin arttığı 253 bin kişinin e, kredi kartı borcundan dolayı takipte olduğu ve %25'lik bir şeye de varmakta olan işsizlik oranlarıyla beraber ciddi bir ekonomik problemler yumağı olduğu da herhalde... Şimdi bunları gözde. kurtarmanız için kaynak lazım. Evet. Kaynak nerede? Yani işte geçmişte 2001 krizinde İstanbul yaklaşımı diye bir bankalar arasında oluşturulan her sektörü kurtarma paketi hazırlandı ama kaynak o zaman IMF'den gelen Kaynakları kullandık evet. Türkiye hazinesinin Kamu bankalarının rehabilitasyonu Sağlandı filan Bunlar tabii emekçi kesimlerden çıkan paralarla sağlandı Sonuçta kriz çalışanların sırtına Yüklenerek çıkar bugünümüzün dünyasında Yani IMF parasını da biz onunla öderiz Çünkü sabit gelirler Çeker yükü Bu seçimden sonra Ben ciddi bir vergi geleceğini düşünüyorum ama hem vergi hem de daralma. O yüzden çok payletip birbirine zıt kararlar alıyor. Ekonomi yönetiminde bir bütünsellik plan da yok. Şaşmış durumda rota. Yani biz bu halde seçimleri yeniliyoruz. Ama hepimiz hafta sonu derbisini konuşuyoruz. Evet. O oraya sarkıttı dikkati oraya sarkıttı da. bunlar kapatalım. Evet kapatalım lütfen. Çok teşekkür ederiz. İçinlerden sonra görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Çok teşekkür ederim. İyi, iyi Çok, iyi ederim. Çok nazik. İyi, iyi yıllar. Sizin? Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete Açık Radyo Açık Gazetesi onun ve devam ediyor saat 9.42 Bizde birkaç uluslararası haberle ve Türkiye'den de kapsamayı, kapsamayı ihmal etmiş olduğumuz birkaç haberle de sürdürelim Haftanın karikatürlerine kadar geçecek 10 dakika içinde Paraguay'daki bu cezaevindeki CT hesaplaşması çok e, Vahim bir şeylerden Bahsediliyor Bu BBC Türkçeden bu sabah karşı gelen Bir haberdi Uyuşturucuyla bağlantılı iki suç Örgütünün karşı karşıya geldiği Söyleniyor Paraguay'da bir cezaevinde 10 mahkumun hayatını Kaybettiği 10 mahkum da yaralandı Fakat detaylar tüyler üpertici e, Yani örgütlerden birisi Brezilya'nın Sao Paulo healeyetik kökenli diğer ise her iki ülkeden uyuşturucu kaçakçısını içeriyormuş ama Latin Amerika ülkesi Paraguay'dan bahsediyoruz ve şey İçişleri Bakanı Juan Villa Mayor ölenlerden beşinin başının kesildiğini üçünün de yakıldığını söylemiş yani hakikaten tüyler ürpertici geçen ayda 4 farklı hapishanede 40 mahkumun Brezilya'da hayatını kaybetti öldürülmüş olduğunu çete içi hesaplaşmaların olağanüstü yoklu, yoğunlukta devam ettiği söylenebilir. Brezilya'da ayrıca da bu Adalet Bakanı'nın Adalet Bakanı yapılan kişinin açığa çıkan savcılarla ilişkilerinden dolayı çalkantılar devam ediyor ve Brezilya büyük bir çalkantı içinde ...daha da devam edecek gibi görünüyor. Büyük bir yolsuzluk ve kepazelik son haddine varmış bir durum var. Yolsuzluk demişken İsrail Başbakanı Yemin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu... ...devletin sağladığı fonları pahalı yemek organizasyonlarında harcamakla suçlandığı soruşturmada mahkum olmuş... Soruşturmayı yürüten savcılarla da anlaşma yoluna gitmiş Sara Hanım e, ve suçunu kabul etmiş yaklaşık 100 bin liralık cezaya çarptırılmış bu mahkumiyetle de uzun süredir konuşulan davada sona gelindi diyor BBC Türkçe'nin haberi ancak e, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun merkezinde olduğu büyükçe bir yolsuzluk soruşturmasında daha süreç devam ediyor başbakanlığını sonlandırabilecek hatta hapse girmesine neden olabilecek olan o soruşturma, soruşturmada da suçlamaları reddetmekte ve hatta cadavı yürütüyorlar deniyorsa da Sara Netanyahu mahkum olmuş vaziyette Bibi hakkındaki iddialar daha ciddi deniyor siyasi kriz nedeniyle geçiş hükümeti başbakanı olarak bir kez daha seçime hazırlanıyor Yemin Netanyahu Ekim ayında ön duruşmaya da çıkabileceği belirtiliyor kocasının yani Sara'nın değil Benjamin'in Bin, ve eğer hüküm kesinleşirse 10 yıl rüşvetten yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmadan da 3 yıl ceza alabileceği kaydediliyormuş. Ama bu bir caddâ diyor. Kendisi de metanyahu cifti böyle bir durum. Türkiye'den de bir haber verelim. İçişleri Bakanlığı Işırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen şehit jandarma uzman çavuş Mustafa Kalfe operasyonunda bir askerin yaşamını yitirdiğini açıklamış. Jandarma teğmen Şafak Evran Dün sabah 6.50 sıralarında çıkan çatışmada yaralanmış ardından da hayatını kaybetmiş. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesindeki bilgiye göre de 2019 Haziran'ında Haziran bugüne kadar 8 askerin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bu ay içinde ölen askerlerin isimleri de şöyle Celal Hayta, Uğur Görkem Harmankaya, Fatih Öz, İbrahim Alıcı, Ali Yılmaz, Yasin Çubuk, Emre Üçkan ve Ökkeş Ede. Bunları da bir haber merkezinden elde ettiğimizi söyleyelim ve e, devam edelim. E, bir de önemli e, yani seller sel haberleri devam ediyor. E, onu arada unuttum söylemeyi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde etkili olan yağmur. Yoğun yağmur, Sanak sonrası bir marketin bodrum katında mahsur kalan bir kadın kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti. Bir de yaralı var. Nene Hatun mahallesinde meydana gelmiş. Raşat sokakta. Sokak üzerinde bir marketin bodrum katında iki kişi depoda mahsur kalıyorlar. Vatandaşlar yardım çağırıyor ama yapılan tüm müdahalelere rağmen Kurtarılamamış, tedavi altı, e, ve bunu e, isimlerine bakıyorum şimdi haberden. T24'ün haberi bu. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmışlar. İsimleri Elif Urhal ve Birsen A. Soyadı e, tespit edilememiş ve teli, tedavi altına alınan. Elif Urhal adlı genç kadın 36 yaşında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş. Çok şiddetli yağmur başladı deniyor. Sadullah Taşdemir diye bir vatandaşın tanıklığına başvurulmuş. Yağmur çok şiddetli ani başladı. Buna e, Flash Flood diye de adlandırılıyor bunlar. Yani ani seller ve gerçek bir felaket anını hemen gerçekleştirmiş oluyorlar ben evden çıktığında baktım her yer su dolmuş sokan tamamını su basmıştı marketin deposundan bir kişiyi çıkarttılar ama bir kişi daha olduğunu söylediler deponun penceresini filan kırdılar çocuk orası boşaltılınca bir anda yukarı çıktı diyor suyun altında kalan kadını kurtaran Bekir Çakarsa su geldi deponun içine girdi Çerdeki iki kişi varmış, birini kurtardılar. Su bastırınca duvar yıkılmış, duvarın yıkılmasıyla su dolmuş. Ee, kaçamayınca duvarın altında kalmış, suya düşünce o panikle kendisini bırakmış. Biz hemen camları kırdık. Çocuk bir çocuk suyun yüzeyinde olan büyük malzemeleri aldık. İtfaiyenin verdiği bir kanca ile malzemeyi çekerken. Suyun altında kalan kadının kıyafetine takıldı. Çekince su yüzeyine çıktı. Hemen ambulans ambulansa bildirdik diyor ama kurtarılamamış durumda. Aşağı yukarı böyle çok yok yüksek sayıda haber var ama bir kısmını özetleyerek size vermeye çalıştım. Can Tombil'de yoktu bugün. Beraber Selahattin'le beraber yürütmeye çalıştık. Şimdi birazdan şeye bağlanıyoruz. Haftanın karikatürlerinde İzel Rozenter'e bağlanacağız. Bu arada da şeyden bahsedeyim. Göçmen meselesi her zaman üzerinde durduğumuz, özellikle Cengiz Aktar'la her zaman konuştuğumuz bir konu. Göçmenlerin kurtarılmasının ...ağır cezaya bağlandığı bir dünyada yaşamaya başladık İtalya'da. E, yeni bir yasa çıkarılıyor İtalyan hükümet tarafından. E, sivil toplum kuruluşlarının kurtarma şeyleri İtalya'ya... E, ...gemileri, tekneleri İtalya'ya göçmen getirirlerse izinsiz... ...en az, yok en fazla imiş pardon... 50 bin avroya kadar cezalandırılacak. Yani insan hayatı kurtarmak, çocuk çocuk çocuk hayatı kurtarmanın bedeli şimdi 50 bin avro oluyor. Yani kurtardın bastır 50 bini diyecekler. Böyle bir tuhaf durumla karşılaştık. Son bir çevre haberi de vereyim. Türkiye topraklarının yüzde 40 7'sinin çöleşme riski altında olduğunu söylemiştik temadan gelen uyarı bir de sivil toplum kuruluşları ayalar, Tabiat Parkı'ndan geçirilmesi planlanan Kocaeli İstanbul projesiyle yani 2 kilometreye yakın 1, 1700 metrelik bir yolun e, tamamen korunma altında Tabiat Parkı'nın içinden geçirme kararı alınmış. Akıl zorlayan bir karar. Ve sivil toplum kuruluşları, Türkiye e, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, İstanbul ve Kocaeli Şubeleri, Kuzey Ormanları Savunması, Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği ve Doğa Savunucuları, içinden otoyol geçirmesi planlanan bu Ballıkayalar Tabiat Parkı'na sahip çıkmak için eylem düzenlemişler. Deutsche ve Türkçe'nin haberi Bunları daha sonraki programlarımızda konuşmaya da devam edeceğiz. Şimdi sıra karikatürlerde. İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın güzel merhaba. Günaydın, merhabalar, merhaba herkese. Can yok, biz Aa. o işte iş gezilerine çıkıyor bu sıralarda bol bol. Ko kolay gelsin. Kolay Teşekkür gelsin. ederim. Nedir o hafta? O zaman anneme merhaba diyeyim bari. Aa, evet, tabii. tabi. <gülüyor> <gülüyor> tabii. Evet, nedir evet. haftanın durumu? Valla bu hafta, bu hafta işte e, tek bir konu var. Harikatür çok ama tek konu. Aslında şöyle, tuhaflıkları anlatıp duruyorsunuz deminden beri. Tuhaflıklar, saçmalıklar, işte e, alışa geldiğimiz saçmalıklar ama maalesef saçmalama hakkımız elimizden alınıyor. Tek konumuz basın özgürlüğü ve politik e, siyasi basın karikatürü. Şimdi, e, 2015 yılındaki bu e, Charlie Hebdo katliamından bu yana zaten editoryal ve siyasi karikatür çizerliği Biliyorsunuz giderek tehlikeli bir meslek e, meslekler arasında yer almaya başladı. E, gazete ve dergi yöneticileri editörler e, kılı kırk yarıyorlar. Açık radyoyu ediyorum. Orada rahatlıkla karikatür programını sürdürüyoruz. sürdürüyoruz. Evet, e, Sanat saldırılar karşısında bile ki olmuyor herhalde e, açık radyo öyle bir şey ama e, editörler panikliyorlar ve karikatürcülere de baskıyı Artırabildikleri kadar artırıyorlar. Ee, bu arada pek çok editoryal karikatürcü yani siyasi basın karikatürü çizen e, karikatürcü çizdiği e, bir veya birkaç karikatür yüzünden işinden oldu. Gazetesinden kovuldu. Fakat ilk defa bir ilk gerçekleşti geçen hafta. Bir başkasının çizdiği karikatür yüzünden e, birileri işlerinden oldu. Yani Ama. nihayet bu da gerçekleşti. Evet, bu yeni bunu bilmiyorduk doğrusu. Evet. Ee, hafta içinde Lübnan asılında bu İsviçreli ünlü bir karikatürcü var Patrick Şapat. Ee, evet çok ünlü. Ben de biliyorum yani. Şeyde, İsviçre'de Lübnan Gazetesi'nde e, çizgileri yayınlanıyor fakat çok da ikti ediliyor. Yani evet. New York Times'a 20 yıldan beri haftanın 3 günü galiba e, çizgileri yayınlanıyor. Hatta bu muhafazakar çizgideki New York Times'a karikatürü kabul ettiren kişiydi. E, Hank diye bir Alman uyruklu karikatürcüyle birlikte ikisinin karikatürleri yayınlanıyordu. Ve New York Times'ın anlaşmalı karikatürcüleriydiler. Evet, ben de New York Times'dan biliyorum bunca yıldır. Yani evet. Görebildiğim evet. kadarıyla Şapat adını gayet net olarak biliyorum. Çizgilerini de tanıyorum yani. Fakat işte bundan sonra göremeyeceğiz. Çünkü New York Times bundan böyle siyasi karikatür yayınlamama kararı aldı. Ee, Şaplatta e, ben blogumda okudum pek çok kişi gibi e, buna tepkisini e, şöyle dile getirdi yani e, New York Times'ta yine yayınlanmış olan e, Charlie Hebdo saldırısının hemen ertesinde çizdiği e, karikatürü tekrar hatırlattı e, acaba bu karikatüre bakalım bir karikatürde bir genç adam görüyoruz elinde bir gül e, Charlie Hebdo katliamının hemen ertesinde o, o öldürülen çizerler 12 kişi öldürülmüştü ama 5'i e, ünlü çizerdi Kaby, Wolenski, Tinyus, Honore ve Şar e, Onlara saygıda bulunuyor Sağda yerde e, Öldürülen karikatürcülerin portrenin önünde Bir çiçek yığını var Solda yerde ise ortasından kırılmış Bir kurşun kalem e, Görünüyor bu karikatürde Kişinin sözleri e, bugün için Çok daha büyük anlam kazanıyor tabii. Ne diyor mizahsız hepimiz ölüyüz diyor o üzgün evet. genç adam. Evet, evet Patrick Shapat, efendim anlayamadım. Evet Mizah olmadan hepimiz evet. yokuz. Hepimiz ölüyüz. ölüyüz. Pat Patrick Shapat aslında Amerika'da son iki yıl içinde e, Trump'ı fazlaca eleştirdikleri için işlerinden olan e, karikatürlerin çok karikatürcülerin çokluğuna da dikkat çekiyor ve e, bir soru soruyor. Artık endişelenmeliyiz diyor. Hemen ardından da ekliyor. Yani i̇syan etmeliyiz. Basın karikatürcüleri demokrasiyle birlikte var olmuşlardır diyor. Özgürlükler tehdit altına girince basın karikatürü de tehdit altındadır. Gerçekten de e, bir yayın organında okudum. 2000'in üzerinde karikatürcü vardı 20. yüzyılda e, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bugün anlaşmalı 40'ın altına inmiş durumda bu sayı. Öyle o mi? da 2012 e, rakamları. Şey, e, şey, e, son olarak e, New York Times'da bir yazı çıkınca Trump'ın Dalavere hakkında onu da şiddetle eleştirmiş ve halk düşmanı bu gazeteyi zaten artık daha fazla tahammül edemeyiz gibi bir tweet atmış. Evet. Eee haklı. Şimdi dediğim. Eee evet. tabi bu e, şapat blogunda bu yazıyı ve karikatürü yayınlanınca e, hafta içinde Neredeyse dünyanın tüm karikatürlerinden bizden de e, destek karikatürleri çizildi, yayınlandı. E, i̇lk çizenlerden biri de geçtiğimiz yıl yani birkaç yıl önce İsrail'de Netanyahu ve kabinesini e, George Orwell'in o hayvanlar çiftliğindeki karakterlerine benzettiği için hatırlayacaksınız. Ya, konuşmuştuk o, o, evet. Konuşmuştuk evet. E, o da gazetesinden olmuştu. James Onn Post'tan e, kumulmuştu. E, ee, ilk çizenlerden biri oldu. Abi Kas'ın karikatürünü aldım. Ee, orada e, asıl siyaset tarihindeki çok ünlü bir sahneyi yeniden e, canlandırmış Kas. Dreyfus davası. <Gülüyor> Lafer Şapat. Evet, evet, evet. Ona e, adını değiştirmiş. Lafer Dreyfus'u Lafer Şapat yapmış. E, bu sahnede haksız yere vatana ihanetle Suçlanan işte Yüzbaşı Alfred Deyfus'un gütbeleri sökülüyor. Söküldükten sonra da kılıcı e, karşısındaki bir generalin diz darbesiyle tam ortadan şark diye böyle ikiye bölünüyordu. Abi Kas bu sahneyi yeniden canlandırmış. Ve e, Yüzbaşı Deyfus'un yerine de e, karikatücüyü tanıyoruz profilden. E, Şabat var orada. Diz darbesiyle kıra, kılıç kıran generalin kafasının yerinde ise o New York Times'in ünlü bir amblemi var. Gotik T harfi. Evet. böyle e, çok bilinmiş bir e, T bu amcam e, o işte T harfi e, general diz darbesiyle ortadan e, kılıç yerine tabi tahmin edeceksiniz e, mürekkepli bir çizim kalemini ortasından kırıyor evet, şey. e, evet e, çok tepki geldi Amerikalı dışerlerden de çok tepki geldi bunlardan bir tanesine Aldığım o Pulitzer ödüllü e, karikatürcü. Joel Pet'in karikatürü bu. E, Lexington Herald Leader e, gazetesinde yayınlanmış bu karikatür. E, ve Joel Pet, Musa Akart'ı da unutmamış. Hmm. Karikatürün başlığını şöyle tercüme edebiliriz. E, yanlış e, tercüme etmezsem. Karikatürcüler nasıl susturulur? Parantez hmm. içinde güç sahibi, korkak ve mizah yoksunları için bir rehber. Doğru mu acaba? <gülüyor> evet, çok doğru. Güç sahibi, korkak ve mizah yoksunları için bir rehber. Bu üç karelik karikatürde karikatürcüleri susturmanın üç e, değişik, üç farklı yöntemi açıklanmış. Birinci karede Al-Kaide yöntemi var. Tabii e, barbarca, darmadağın demiş Fethpun'un e, altta. E, karikatürde Charlie Hebdo katliamını görüyoruz. Ortalık Kan gölüne dönmüş, katliam gerçekleşmiş. E, maalesef yerde cansız e, yatan karikatürcular var. Bunun adı Alkaid yöntemi. Allah korusun diyorum. Evet, Alkaid yöntemi, evet. İkinci karede e, bu kez bir e, hapishane hücresi görüyoruz. Yine hücrede e, turuncu mahkum kıyafeti içinde oturan tanıdık bir kişi var. Tanıt isim bizim Musa Kart. Yanındaki duvara kalemiyle hapiste geçti, geçirdiği günleri çizgi, çizerek işaretliyor böyle çizik çizik atıyor hafta hafta. E, PET'e göre bu yöntemin adı despotik yöntem. Türkiye'de geçerliymiş öyle yazıyor. E, üçüncü kare son kare. E, burada bu, bu kez e, New York Times'ın ofisini görüyor, görüyoruz. Ofis masasının altına saklanmış olan bir yönetici var ki yüzünü göremiyoruz. Ama iki kolunu da havaya kaldırmış e, yukarı. Sağ eliyle beyaz bir teslim bayrağı saldırıyor. Sol elinde de bir pankart var. Bankartta Fransızca-İngilizce karışımı bir sözcük. Just me sorry. <gülüyor> evet, evet. Çok acı. Evet. Masasının altına sığınmış olan adam bağırıyor bir de. Tamam tamam bir daha karikatür yok. Kızma. Don't... Evet. <gülüyor> susturmayın. Kız Ama kızmayın ilanlarımızı alınsa reklamlarımızı. Evet lütfen, lütfen ilanlarımızı satın alın. Evet. evet. Bu yöntemin adı da e, kurumsal yöntem diye e, belirtmiş Daha doğrusu evet. şirket yöntemi aslında. Şirket doğru. yöntemi. Evet. evet. Evet doğru doğru. Epidemic in US yani Amerika'da <gülüyor> salgın halinde. Evet. Şirket yöntemi. Susturmayın. Kı kısaca bu New York Times bu kadar tepkiye neden olan ve yöneticileri paniğe sevk eden karikatürü e, biraz anımsayalım mı? E, bu Nisan ayında Portekizli bir karikatürcü Antonio Moreira Antunes e, bir karikatürde Başkan Trump'ı kara gözlükleriyle görme engelli olarak çizmişti. Ve ona yol gösteren rehber köpek ise İsrail Başbakanı Netanyahu'ydu. <gülüyor> Bunlar normal. Bunlar e, evet yani siyasi karikatürde tolere edilebilir unsurlar. Fakat Caesar e, bu karikatüre iki önemli simge daha eklemişti. Ve tepki öyle e, başladı, öyle çekildi. Birincisi Trump'ın Trump kafasına e, tüm dindar Yahudi alem, alem, alemini temsil eden bir kipa, kipa yerleştirmişti. Varmış. Evet, evet. İkincisi ise köpeğin tasmasına bu kez bütün Yahudiler bütün Yahudi ırkını temsil eden Doğud'un yıldızını iliştirmişti Bayrak Balan değil Yani Doğud'un yıldızını iliştirmişti bu, bu iki unsurda karikatürü resmen Berbat etmişti ve tabi ki Tepkiler anında gelmekte gecikmedi Yani e, Fakat tabi karikatürü kötü bulan e, Karikatürcü Haklarını savunmakta asrarlı Basın e, karikatürcü Aslında bu noktada tam bir çelişki İçindeler çünkü bir yandan Editörleri daha dikkatli olmaları için Uyarıyorlar yani bu tür Sembolere, simgelere, hilalmiş, haçmış, davudun yıldızıymış. Bunlara e, yer verilmemesi için e, özen gösterilmesini istiyorlar. E, fakat aynı zamanda da çok baskıcı buluyorlar. Sansürcü oldukları e, için suçluyorlar. Tam bir ikili. Aynı şeyi biz de yaşadık. Gırgır Gır dergisinin kapatılması üzerine. Ateleyeceksiniz evet. şahinin çizdiği bol küfürlü bir Musa karikatürü vardı. E, bunu savunmak mümkün değildi ama... Gırgır dergisi kapatıldı Musa mahkum edildi Dolayısıyla Musa diyorum pardon Seyfi Şahin Gerçekten de Onu savunma durumunda kalındı Ben de savundum Açıkçası Musa Kart'ın o bütün dünyanın Bildiği artık ünlü o Kedi karikatürü de Kendi tarafından yani bu iyi bir karikatür değil diyebiliyor Musa Kart fakat Artık bütün dünyanın bildiği bir karikatür oldu. Şimdi e, şeye dönecek olursak, bu e, Antiohan'ın çizdiği Cortez'in e, çizdiren karikatürne Michel Kishka, İsrailli bir karikatürciydi, Belçika e, kökenli. E, şöyle bir şey soruyor: Mesajın anlaşılması için köpeğin tasmasındaki Davud'un yıldızına ve Trump'un kafasındaki kipaya gerçekten ihtiyaç var mıydı? Hiç sanmıyorum demiş Kishka. Onlarsız da bu karikatür olurdu. Trump gerçekten İsrail tarafından mı güdülüyor diye ikinci bir soru daha soruyor. Yani İsrail dünyayı mı yönetiyor? de Yahudiler için aynı şeyi söylüyordu. Bakın evet. <gülüyor> Ömer Hocam iş nerelere geldi şimdi? Evet, evet, çok zor. Yani iki gereksiz simge olayı hangi boyutlara taşıyabiliyor? Evet. Ee, neyse e, Venezuela'lı karikatürcü ki Miami'de o da mülteci olarak e, yaşamak şu anda Rayma Suprani olaya bambaşka bir bakış açısı getirdi e, Rayma 11 Eylül'e gönderme yapıyor ve ikiz Kuleler'e benzettiği e, Rula şeklinde iki tane gaz çizmiş Tam böyle ikiz Kuleler'e benziyor 2000, Bir tanesinde 2000'dir. New York Times, Evet 2001. 11 Eylül 2'nindir ee, bir tanesi de e, New York Times e, logosu var bir tanesinde. Uçak, e, şey hulelere doğru hareket eden hızla gelen uçak yok, onun yerine iki tane makas göndermiş. İki bıçak, makas var. Aslında makas, e, makas simgesi karikatürde tabii ki şey. tavsiyeleri temsil ediyor. Çok çabuk çiziliyor e, karikatürçüler arasında. E, o zaman da hatta bir soru geliyor. Aslında her şey 11 Eylül'den sonra başlamadı mı? 11 Eylül'den sonra 11 Eylül 2001'den sonra Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Denmişti Birileri öyle demişti Gerçekten de öyle oldu galiba evet. e, Medya değişti Yazılı basın can çekişiyor Basın karikatürcüsü ise e, gerçekten onun için hayat çok e, zorlaştı. Ben Plante'nin karikatürüyle bitirmek istiyorum bu hafta. Her zaman olduğu gibi hoş ve anlamlı bir e, karikatür çizmiş Plante Le Monde'da. Aslında güzel bir manzara çizimi bu. Karikatürde biri sağda, diğeri solda iki tane yüksek tepe ya da falez görünüyor. Onların ortasında ise aşağıda deniz görüyoruz. Denizde bir yer kendiyle dalgaların arasından kafasını çıkarmış böyle iri bir balık var. Yukarıda iki tepenin arasına gerilmekte olan bir ipin üzerinde yürümeye çalışan bir ip cambazı var. Ama gerilmekte olan ip diyorum. Çünkü ipin bir ucu soldaki tepeye bir kayaya bağlı. Fakat diğer ucu hiçbir yere bağlı değil. Çünkü neden? Henüz çizilmemiş. İp çizen İpin üzerinde yürümeye çalışan, koltuğunun altında portfolyosunu sıkıştırmış olan ip cambası. Yani karikatürün kendisi kendi üzerinde yürüdüğü ipi çiziyor. Ee, hem e, elindeki kalemle ipi çiziyor, diğer yandan da bu ipin üzerinde dengesini e, muhafaza etmeye çalışıyor. Karikatürün üzerinde Fransız yazar ve siyaset bilimcisi e, Reji Debrey'in e, sözlerini aktarmış Pülant'ı kendi el yazısıyla şöyle tercüme ettim ben karikatürcü gergin bir ipin üzerinde ayakta durmaya çalışan bir ip cambazıdır evet bakalım evet. tuhaf cambazlık daha ne kadar sürecek saçmalarına ne kadar devam edeceğiz evet çok eee Bahim bir durum ve her zaman söylediğimiz bir durumu daha tekrarlayarak devam edelim. Bitirelim evet. yani. Çok teşekkür ederiz haftanın Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar. İzal Rozental ile Haftanın Karikatürleri Bu şekilde bitiriyoruz Açık Gazete'yi. Bugün Can bir yoktu. Benden Ömer Madra, Selahattin Çolak ve Emre Gümşer ve Robi Tayyar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bitirmeden de bir parça daha çalabiliriz herhalde. Red Foley'den. Asıl adı Clyde Julian Foley. 1910'da 17 Haziran'da doğmuş ve 1968'de hayata veda etmiş Amerikalı şarkıcı ve müzisyen country müziğinin 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük katkıda bulunanlarından bir tanesi ki 20 yıldan daha uzun bir süre bu jenrün bu türün en önemli temsilcilerinden yıldızlarından biri 25 milyondan fazla da plak satı, satılmış biz onun çok klasiklerinden bir tanesini çalacağız size e, Chattanooga Shushine Boy ayakkabı boyacısı çocuğun hikayesi Chattanooga'dan Çatanugi Chattanooga diyorlar ama ve yani, çağdaş country dalına en büyük katkıları bulunan, bulunan insanlardan birinin müziğini çalarak e, bitiriyoruz hepinize günaydın günaydın He pops the boogie woogie rag, the Chattanooga shoe shine boy. He charges you a nickel just to shine one shoe. He makes the oldest kind of leather look like new. You feel as though you want to dance when he gets through. He's a great big bundle of joy. He pops the boogie woogie rag, the Chattanooga shoe shine boy. It's a wonder that the rag don't tear. It pop. You ought to see him fan the air with his hibbity hibbity hibbity hibbity hibbity hop. He opens up the business when the clock strikes nine. He likes to get them early when they're feeling fine. Everybody gets a little rise and shine with a great big bundle of joy. He pops the boogie boogie rag, Chattanooga shoe shine boy. Let go. Mm, don't that tickle you. Rag don't care the way he makes it pop. Just listen to him fan the air. Here he goes. Mm. He opens up a business when the clock strikes nine. He likes to get 'em early when they're feeling fine. Everybody gets a little rise and shine with a great big bundle of joy. He pops the boogie woogie rag, the Chattanooga shoe shine boy. There enough <laughs> Açık Gazete